Oh yeah. Thank you. Kainat Bugün 25 Ağustos Pazartesi Yıl 2014 Ay 8 Gün 237 Hızır 112 1435 Hicri Şevval 29 1430 Rumi Ağustos 12 Sam Rüzgarlarının Sonu Günün Malumatı Başak Burcu'nda Doğanlar 22 Ağustos 22 Eylül Başak Burçların 6. işaretidir Bu entelektüel kişilerin burcudur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 Yenmeniz gereken huyunuz, çekingenlik, cesaretsizlik. Devamı Çarşamba. Büyük Ülk Saatli Marif Takvimi, Takvimi. Amis ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, épartisans, briller paysans, c'est la lame. Ce soir, les navires. Connaîtra le prix du sang et des larmes Montez de la mine, descendez des collines camarades Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tu es Où est Attention à ton fagot dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens credent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 Le son noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays On enşeyne Merhaba herkes Açık Radio Bresi 94.9 Açıkradio.com ve açık kaste başladı haftanın ilk açık gazetesinin açışını yaptık. Ömer Madra, Canto Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor bize. Günaydın. Günaydın. Evet açılış parçası olarak Le Chant des Partisans yani partizanların direnişçilerin marşı şarkısı ile başladık. Ve neden onunla başladığımızda Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Ser inci 25 Ağustos Tutsak Şehrin Kurtarılışı 1944 yılında bugünün şafağında Paris çıldırdı. Nazi işgali sona ermişti. İlk tanklar ve zırhlı araçlar şehre birkaç saat önce girmişlerdi. Bunlar Amerikalılar mı? diye halk birbirine soruyordu ama o tankların ve zırhlı araçların beyaz boyayla eğri büğrü yazılmış isimleri şöyleydi. Guadalajara, Teruel, Brunete. Madrid, Don Quixote, Durruti. Paris'in ilk kurtarıcıları İspanyol cumhuriyetçiler oldu. Kendi topraklarında malum olanlar Fransa için savaşmışlardı. Onlar daha sonra İspanya'nın da kurtarılacağını sanıyorlardı. Yanıldılar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Yayıncılık. 25 Ağustos'ta bugün yani neler olmuş tarihte kısaca göz atalım. 1898'de bugün. 700 Girit adasında Heraklion'da bir Türk çeteler 700 Giritli sivili, 17 Britanyalı İngiliz muhafızı ve Girit'in Britanya konsolosunu öldürmüşler. Büyük bir ayaklanmaya yol açacaktır bundan sonra. 1825'te Uruguay Brezilya'dan bağımsızlığını ilan etmiş. Evet. Uruguay demişken Uruguay devlet başkanı Mujica'nın e, yaptığı bir açıklamı verdi Nobel ödülü, e, Nobel barış ödülüne aday gösterilmesinin ardından. Mujica e, dünyanın birçok bölgesinde savaşlarla Kan dönüştüğü için dünyanın bu ortamda böyle bir dünyada bu ödülün kalkması gerektiğini söylemiş ve gayet sinirlenmiş. Kazanması da e, halinde ödülü almayacağını da net bir şekilde söylemiş. Adaylığı henüz kesin olmamakla birlikte yani... Aslında açık gazetelerinde bu hafta içerisinde nelerden bahsedeceğini de biraz net bir şekilde anlatmış. Dünyanın birçok bölgesinde savaşlarla kan gölüne dönüştüğünü söylemiş. Ve soğuk savaş dönemlerinde özlediğini de belirtmiş Uruguay Devlet Başkanı. Soğuk savaş döneminde halkın çok zorluklar yaşadığını ancak hiçbir zaman bu kadar kan dökülmediğini hatırlatmış soğuk savaş zamanında. O zamanlar liderler oyunu kuruluna göre oynuyordu. Bir düzen vardı. Telefonlar açılıp savaşlar durduruluyordu. Şimdi kimse bana gelip soğuk savaş dönemini eleştirmesin demiş. Evet. Eduardo Muhika. Ne adı? ilk adı? Jose. Jose Muhika. Çok önemli. Evet. Şeyle Hem... ilgili yaşayan Muhika. Jose Muhika dünyanın da en Mütevazı insanlarından biri zenginler saltanatına hiç iyi, güzel bir şekilde bakmıyor. İspanyol El Mundo gazetesine vermiş değil mi bunu? Evet. evet. Ukrayna'da, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de yaşananları konuşmak bile istemiyorum demiş aynı zamanda. Evet, İsrail Filistin halkına soykırım yapıyor diye açıklama yapmıştı. Onu da sorunca bu sözlerimin de arkasındayım demiş. En büyük sorumlusu da Amerika Birleşik Devletleri demiş. Amerika istese bölgeye biraz daha sarışın çocuk gönderir, savaşı durdurur ama istemiyor. Her yere mavi bereli barış askeri gönderen Amerika neden buraya göndermekte zorlanıyor demiş. Çünkü bu durum onların işine geliyor. Bu savaş kinden ve nefretten başka bir şey üretmiyor demiş. Şu anda Uruguay'ın resmi devlet başkanı. Evet. insanlar artık internette tazı tarağı toplayıp Uruguay'a yerleşmek için çeşitli sebepler dizmeye başladılar. Ee, hem Devlet başkanlığı karakteriyle hem de ülke politikasıyla alakalı gerçekten de mantıklı ve rasyonel tekliflerle de geliyor insanlar bu sebepleriyle beraber. Yani şey olarak düşünseniz, neden Türkiye'de bonzayı var da Uruguay'da bonzayı yok? Böyle bir dert yok. Türkiyeye baktığınız zaman milliyet gazetesinde haber var. Bonzai tehlikesinin ulaştığı bu sentetik uyuşturucunun ulaştığı boyut acil servislerde tüm çıplaklığıyla hissediliyormuş. Saldacı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son bir ayda 20'ye aşkın bonzai kullanıcısı başvurmuş. İki haftada 25 vaka tespit edilmiş. Bu kişilerden ikisi hayatını kaybetmiş. Sokakların ortasında ayılıp bayılanların sayısı yok henüz burada. Evet, bonzai kullanıcılarını zapt etmenin de çok zor olduğunu, krizdeki hastaya serumun ancak 8 kişinin finan tutmasıyla takılabildiğini, mesela fotoğraflı bir haber var minniyette. Gerçekten de bir, bir ardına tam 5 bonzai vakası bu uyuşturucu di, uyarıcı di neydi? Sentetik bir. Sentetik, sentetik evet. Bir şey ve hepsinin altına şeyleri de yazmış acil durum başvuru fişlerini fotokopisini koymuş Milliyet Gazetesi bir Ama sentetik olarak bonzai, gördüğünüzde bonzai, bonzai, bonzai içmek bonzai içmekten bonzai içmek diye gidiyor böyle. O sentetik olarak gördüğünüz şey büyük baronların, büyük laboratuarlarında yapılan uyuşturucular da değilmiş artık. bonzaiden bahsedildiğinde çıkan haberler bu yönde. Yani torbacı olarak tabir edilen bu şeyi satanlar artık kendi kurdukları düzeneklerle beraber üretiyorlarmış. Teknolojik bu. gelişmenin sonucunda böyle de bir demokratikleşme olmuş öyle mi? Evet. Baronlarda torbacılara kadar inmiş. Üretim. Üretim. Evet. Şimdi genel bir tabloya bakalım. Saat 8'i 12 dakika geçerken e, artı 10 8 olacağı şüphesiz yayının kusurumuza bakılmasın. Ama biz sadece dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli ajanslarından gazetelerinden, internet gazetelerinden derlediğimiz şeyleri sizinle paylaşmak üzere bir sıralamaya tabi tutuyoruz sadece. Ve ana akım dediğimiz yerleşik medyada da pek rastlanmayan haberleri bulup dediğim gibi işte bir önem sırasına göre yerleştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi öncelikle bir kere hemen Kaliforniya'daki deprem haberini vererek onu aradan çıkaralım. 6 büyüklüğünde bir magnitüdünde bir Bay Area denen yerde bir deprem olmuş. Kayıp yok ama önemli birçok çok ciddi sallanmışlar, sarsılmışlar ve korku yaratmış. Birçok yerde de su tesisatları tabii zaten olmayan su bölüm patlamış ne kadar kayıp olduğu bilinmiyor şu konusunda su konusunda. Çünkü Kaliforniya'da bu aralar insanlar da evlerini terk etmeye başlayacaklar galiba. Çünkü artık evlere de su verilemiyormuş kuraklık nedeniyle. Yani böyle bir sebepten ötürü kesintisiz daha doğrusu kesinti var ondan sonra su gelecek diye bir açıklama da yok. Su kalmadığı için su veremiyoruz diyorlarmış yüzlerce eve. Ve galiba yakında da göç başlayacak Kaliforniya'da. Evet bu ayrıca da küresel iklim değişikliğiyle ve fracking denen yöntemle yapılan aramaların da depremleri arttırdığı konusunda da epey sayıda yani köysel iklim değişikliğiyle suların, su, yeraltı sularının hareketiyle ilgili olarak çok ciddi bir toprak hareketlenmesi olduğu da bilim insanları tarafından tespit edilmişti. Bunun evet. ilgisi olup olmadığını bilmiyoruz. Şüphesiz spekülasyonda yapacak halimiz yok. Fakat şimdi şeylerden bir şey mi diyecektim? Evet sadece Kaliforniya'da değil dünyanın dört bir tarafında depremler oluyor. Mesela İran'da cumartesi ve pazar günleri arasında 40'dan fazla deprem, 43 deprem sayılmış. Bunlardan en büyüğü 6.1 şiddetindeki deprem ve 2700 ev asar yumuş. 470 kişi de yaralanmış bölgeye yakın. İran-Irak bölgesinde ve İzlanda'da gelen. İzlanda'da da bir yanardağ indifa. Avrupa'nın en büyük buzuluğu olan Vatna Yokulu'nun üzerindeki yanardağ faaliyeti geçti. Ve binlerce küçük depremde İzlanda'da yaşanıyor. Orada da hava ile alakalı olarak da çeşitli alarmlardan da bahsediliyormuş. Evet. Şimdi günün bu çok bu perspektifle yaklaşacağız yerlerle gökler arasında kalmış zavallı insanlığın ne bakacağız ama öncelikle şeye bakalım iklim meselesi bütün her şeyin tamel bağlama olan iklim değişikliği mahşerin dört atlısına sebep olmuş vaziyette hızla ilerliyor ve çok ürkütücü haberler geliyor en önemlisi yeni bir araştırmanın sizinle hemen paylaşalım iklim konusunda ve kriosat 2 diye adlandırılan yani soğuk buzları buzlara ilişkin gözlem yapan buz örtülerine buzlara filan e, özel bir uydudan yapılan ilk büyük şey gelmiş. İki büyük dünyanın kuzeyinde ve güneyinde iki kutbunda buz örtülerinin üzerinde yapılan ilk ciddi ölçümlerin sonuçları gelmiş. E, söylemesem mi daha iyi? Onu da düşündük yani söylemesek mi diye. NASA'dan Eric Rigno, buzul bilimci açıklamış ki daha önceki uydulardan gelen haberle 2009'da kıyaslandığında Grönland'da iki büyük örtü var işte. Biri Grönland'da biri de Antarktika'da Güney Kutbu'nda her ikisinde de görülmemiş bir hızla çözülme ve erime başlamış durumda bu insanlık başta olmak üzere bütün canlılar alemi için çok büyük bir tehlikeyi işaret ediyor. Küçük bir haber olarak geliyor ama biz size onun JoRoam'dan benim başka kaynaklarda da var. Climate Progress'te JoRoam'dan en iyi takip edelim. Ve daha önce yapılmış bütün projeksiyonlardan, bilim insanlarının yaptığı projeksiyonlardan çok çok daha hızlı bir şekilde eriyeceği ortaya çıkmış. Deniz seviyelerinin de ona göre de çok hızlı yükselmesinden bahsediyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Son 5 yıl içinde 2009'dan bu yana Grönland'da kuzeyde ve Batı Antarktika buz örtüsünde güneyde buz kaybı son 5 yıl içinde 2009'dan bu yana iki kat artmış. Bu hakikaten yani hemen son çıkanın ışığı söndürsün diyebileceği kadar önemli bir şey. Batı Antarktika buz örtüsündeki kayıp aynı zaman aralığı içinde üç faktörde ölçülüyor. Yani 3 kat. Yani ikisinin birlikte ele alındığı zaman Kuzey ve Güneydeki buz örtülerinin incelme hızı Yılda 500 kilometre küp. Bu şimdiye kadar yani altimetreyle ölçülen gözlem yapılan, uydulardan yapılan gözlemler ki çok yeni bir bilim dalı. En, en geç gelişen, en karmaşık durum buydu. Buzul bilim. Zordu. ve şimdiye kadar görülmüş. Yaklaşık 20 yıldan beri yapılıyor bu araştırmalar. En yüksek hızmış bu. Ve Grönland'da 2012'de yapılmış uluslararası çok büyük bir uluslararası araştırma 2012'de Grönland'da Kuzey Kutbu'nda buz kaybının 5 faktör, 5 kat nasıl denir onu bilmiyorum. Faktörü nasıl ifade ederiz matematikte bilmiyorum ama bir önceki yani 1990'ların ortalarından sonra önceki duruma göre 5 kat artmış ve Antarktika'da bir önceki 10 yıla göre de %50 bir artış vermiş Çözülme, erime artışı. Bu, şimdi birkaç yıl öncesine kadar bile, daha geçen Mayıs'a kadar bile bu düşünülmesi, hayal edilmesi bile imkansız bir şeyden bahsediyoruz. Bayağı şaşırmış durumdalar. Artık bilim insanları da e, normal ortalama bu şey soğukkanlı dillerini bırakmış durumdalar. Çok sayıda haber var bununla evet, ilgili. Evet ama galiba, de, galiba Cumhuriyet Gazetesi haklı değil. Haklı olmayabilir söyledikleriniz üzerine. Ya Cumhuriyet Gazetesi'nin bu arada internet sitesinde bir hata var. Ya da benim bilgisayarımda bir hata var ama ben zannetmiyorum şu aralar bu bilgisayarda hata olduğunu. Mesela attıkları başlık şu. Mini buzul çağı geliyormuş. İngiliz meteoroloji dairesiyle East Anglia Üniversitesi'nin yayınladığı ortak araştırmaya East göre e, ortak araştırmaya göre küresel ısınmanın yerini mini buzul çağı alıyor haberi var. Tarihi de 22 Ağustos 2014 Cuma günü yayınlanmış bir haber bu. Başka bir yerde yok. Yurt dışında da yok. E, ama Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Ilginç bir bir bir şey. Nereden olabilir. buluyorlar geçelim. bu haberleri? Yani geçelim de Unutmayalım yani, aynı zamanda. Bu tip haberlerle beraber sonra bir şey olabiliyor. Bir, e, ne deniyor ona? Bir hezayan doğabiliyor. Evet ama bütün... artık bu yani, hakikaten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Daha dikkatli bir editörlük çalışmasını tavsiye edelim meslektaşlarımıza. Cumhuriyet gazetesindeki ve hemen geçelim. Vakit yok kaybedecek. Yani şimdiye kadar bütün ölçüm aletleri, o hassas ölçüm aletleri bulunduğundan ve kullanıldığından beri son 20 senede gör gözlerine inanamıyor bilim insanları erimenin hızın, hızı karşısında birkaç yıl önce bile hayal bile edemezdik diyorlar. Hatta İngilizce dilinde Fransızca'da var mı bilmiyorum başka dillerde Rusça'da filan ya da Çince'de ama buz, buz yani buzulların hareketi gibi yavaş terimi metaforu da tamamen ortadan kalkmış çünkü İnanılmaz zaten geçen Mayıs ayında e, tabutumuza çakılan en önemli çivilerden biriydi. Batı Antarktika'daki buzların bir daha geri döndürülemez şekilde erimekte olduğu artık ortaya çıkmıştı. Küresel ısınmaya bağlı olarak yani ve Grönland'a yeni bir haber daha geldi işte şimdi Grönland'da Kuzey Kutbu'nda çok daha hızlı ve çok daha karanın içine doğru erime olacakmış beklenenden ve çok daha uzun süre olacak deniyor. Yani şu anda 2100'deki şey bir inç. Yılda bir inç büyük yüksekliğinde olacakmış. Yılda bir inç. 2,5 santim. Deniz seviyelerinde yükselme. Bu da tabii şunu demek oluyor. New York Times'da Mayıs ayında belirtmişti. Dünyanın Nehir ve deniz kenarındaki şehirlerinin pek çoğunun belki de hepsinin nihai olarak terk edilmesi gerekecek. Evet terk edilmesi gerekecek ama ardından bunun denetimi nasıl yapılacak ve insanlar bunu ne şekilde terk edecekler gerçekten ben pek e, gözümün önünde canlandıramıyorum o sahneyi. Mesela 1987 yılında kullanımı yasaklanan karbon tetraklorür kimyasalı var. Ozon tabakasına deliş delmedeki en büyük ana etken olarak gösterilen. Geçen yıl NASA tarafından yapılan açıklamalarda atmosferde hala 39 kiloton karbon tetraklorür bulunduğu anlaşılmış. Ve bunun nereden çıktığı, nereden ortaya çıktığı da bilinmiyor. Yani aynı şekilde karbona da bu şekilde bir, ya da fosil yakıtların kullanımına da bir şekilde kısıtlama getirildiği takdirde bile bunun denetimin mi olacak artık? Yoksa insanlar kendisi olarak bunun farkına varıp mı bitirecekler? O sahne gözümün önünde canlanmıyor. O konuda evet. optimist değil Bu konuda çok önemli bir makaleyi sonradan da kitaba dönüştürdüler. Naomi Oreskes'le e, iklim bilimci ve daha doğrusu bilim tarihçisi ama iklim üzerinde yoğunlaşmış Harvard Üniversitesi profesörlerinden Naomi Oreskes'le şimdi hatırlamadım. Bir başka üniversiteden Eric Conway'in birlikte yazdıkları bir büyük makale var. Onda yeni kitap yaptılar, bitirmek üzereyim. Küçük bir e, kitap olmasına rağmen elimde biraz doyalandı. Orada net olarak şeyi söylüyorlar. Yani e, tedbir filan anlamıyor. Yani bu, kuzey büyük, e, kuzey Amerika büyük çölünden bahsetmek mümkün olacak mesela 2060, 70'te filan, 2090'da. Ee, ve bunu sadece yani insanlık biliyordu. Bütün bilimsel veriler oradaydı. Fakat başka türlü bir sebeplerden dolayı engel olunmadı diye o kitabı daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Ve en önemli noktalardan biri de e, bu fosil yakıt endüstrisine e, diş geçirlememesinden dolayı oluyor. Çok net olarak koyuyorlar. ve Bir de tabii e, en önemli şey fosil yakıtlar yani petrol, kömür ve doğalgaz yakmaya devam ediliyor ki doğalgazın daha temiz bir şey olduğu konusunda da tamamen bunun bir yalan ve safsatı olduğunu gazın da en tehlikeli şeylerden biri köysel iklim değişikliğine olduğunu ortaya koyan çok ayrıntılı bir makaleyi de gene Naomi Oreskes ortaya koydu elimizin altında o da var. Ve ikinci büyük sorun fosil yakıtlardan sonra çimento endüstrisi yani inşaatlar, büyüme vesaire. Türkiye'de bir, çok aşina olduğumuz bir şey. Ve üçüncüsü de gene bunlara tamamen birbirine bağlı olarak ormansızlaşma ağaçların çeşitli sebeplerle kesilmesi. Yani hem inşaatlara yol açmak için hem büyük yapılara Projeleri. Projeleri, evet. mega projeleri. Hem de işte kağıt ve benzeri şeyler yapılması için. Mobilya, lüks vesaire. Şimdi ve günün ikinci önemli haberini de buna bağlantılı patlatayım. Avustralya hükümeti senin yakından ilgilendiğin bir bölgesi, Tazmanya bölgesi yeni bir yasama çıkarıyormuş. Bir buçuk milyon hektar, Yeni yasa çıkarıyorlar. Torba yasa değil. Bu direkt tek bir yasa. Bir buçuk milyon hektar el değmemiş, balta girmemiş ormanı açıyorlarmış. Neye açıyorlarmış? Kereste'ye. Yani çıkmış bile <gülüyor> toplam bir buçuk milyon hektar. Yani tamamen yerli tazmanya. Bu şeyi kaldırıyorlarmış. O, bu kanun varmış ortada. Özel korumaya alınmış buralar. Yeni hükümet Hepsini yani bazıları eski tip orman ki Av Avustralya en e, kurak kıtası dünyanın Ve en çok ormana ihtiyacı olan yani ormanların temizlemesine 30 yıldan beri koruma altındaymış fakat özel özelleşmiş uzmanlaşmış. Kereste Endüstrisi'ne açıyorlarmış. Nasıl? Sonra neden insanlara saldırıyor timsahlar diye soruyorlar. Siz ormanlarını, yaşadıkları yere, habitatlarını ortadan kaldırın canlıların. Oldukları yere kadar gidin. Ağzının ortasına kadar gelin. Ondan sonra balık tutacağım. Nehirdeki balıkları da ben tutacağım deyin. Sonra balık saldırdığı zaman, şey, timsah saldırdığı zaman da elinizdeki tüfeklerle beraber timsah tekrardan saldırın. Yani Avustralya'daki iki büyük endüstri. Birisi şey oluyor anladığım kadarıyla. Tabii ki büyük ölçüde önde giden kömür. Zaten o da işte bütün Sidney Limanı'na molozları atarak bu işi bitirecekler. Büyük mercan resif kayalığını. İkincisi şimdi bakan ne demiş biliyor musun? Paul Harris, Tazmanya'nın Doğal Kaynaklar Bakanı. Optimistim demiş. iyimserim Çünkü özel olarak bazı ağaçları keseceğiz ve bu Yepyeni çok sayıda istihdam getirecektir demiş. Yatırım ve istihdama engelleyen bu kanunu kaldırıyoruz ortadan demişler. Yani bir yandan korkmak da haklı olabilir. Avustralya'daki işsizlik oranı 2007'den sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'deki işsizlik ortalamasının üstüne çıkmış. Büyük bir işsizlik olduğu söyleniyor. İşsizlik oranı %6'dan 6.4'e yükselmiş. Yeni bir... <gülüyor> yeni bir... Ama ormandarı keserek işsizlik orman olarak mı atacaklar oradaki insanları? Orasını bilmiyorum. Ben açıkçası. de. Makbet okumalarını tavsiye ederim kendilerine. Kimsat yapsınlar. Sonra öldürsünler onları da. Ben, fena bir fikir değil. Makbet de arada okuyalım. Dansın en ormanı, yürüyüşü gibi. Ee, geçen hafta yeni bir bakanlık konseyi de kurulmuş. Çevre gruplarından kimse yer almamış. Danışma grubunun içinde. Esas olarak kimlerden oluşuyormuş. Ezilen azınlıklardan, aborjinlerden, oradaki diğer etnik grup. Bilemedin bu sabah iyi çalışmıyor. Kafam besbelli. Kereste endüstrisinden tüccarı, bir de kereste tarım. Evet. Kereste tüccarları ve tarım ağlarından oluşuyormuş böylece bütün şeyler gidecekmiş. Zaten birbirlerinin en yakın arkadaşlar Çünkü... şey değil mi? Kereste tüccarları da, tarım ağları. Evet. Birisi kesiyor diğeri ekiyor. Birisi kesiyor diğeri ekiyor. Evet. Bir de kömürcüler var orada. Onlar aşağıdan çalışıyorlar. Tazmanya canavarı da dahil. Hepsi tehlikedeymiş ve çok büyük bir tehlike ama insanın bu hale gelmiş. Bir şeyin e... Dünya 2009 2000 390'da yazan tarihçiler... 1390'da e biraz uzak sanki tasalanmak için değil mi? Yok yazıyorlar işte dünya nasıl yok oldu diye. Çinli tarihçiler ikinci Halk Cumhuriyeti tarihçileri onlar kurtulmuş biraz. Neden biliyor musun? Böyle şimdiki zamanda 1800'leri yazmak gibi bir şey değil mi? Evet. Çin'in tarihi şeyden dolayı değil. Nüfusu, daha ilancı nüfusu ilancı. çok kalabalık olduğu için değil. Yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapanlar onlar. Şeyde 2050'de vazgeçiyorlarmış tamamen kömürden. Yani falan. o kadar rare material denilen güneş enerjisinde o solar panellerde kullanılan materyal Türkiye'de olsa belki Türkiye de vazgeçebilir. Çin en avantajlısı. Şu anda yapmaması zaten büyük bir e, yapıyor kabahat. zaten. Onda da birinci ama kömürü bir da kömür ve hidroelektrik evet. de ama var. Ama ondan da vazgeçiciyormuş şimdi ve bu tamamen böyle ve şey Dünyanın tümüyle yok olmasını engelleyen ne olmuş biliyor musun? Bu hikayeye Avustralya göre. Avustralya hükümeti. Hayır. Japonya'dan bir kadın bilim insanı genetiği değiştirilmiş bir yosun yapmış. O Onun yaygın kullanımı sonunda bir takım şeyleri kurtarmışlar. Yani o karbon <gülüyor> yiyor ama bu arada üzgünüm. Avustralya ve Afrika tümüyle Yok olmuş. O sentetik yosundan da Türkiye'de uyuşturucu yapıp bütün gençlik heba almış. Neyse bu arada Çin o kadar kolay <gülüyor> Ay, olmayabilir Avustralya her şey. yok yani. Çin için o kadar yok. her şey kolay olmayabilir. Çünkü ortalıkta geriliyor. En son Çin'de 8 Uygur Türk'ünün idam edildiği haberi var. Doğu Türkistan'da e, infaz edilmiş bu kişilerin cezası. E, terörist olarak nitelendiriliyor. E, Pekin'in TNN intihar saldırısı planlamakla suçlanmış bu 3 kişi. Bu gerçekleşmemiş suçla alakalı 3 suçlanmış. Diğerleri de farklı suçlarla infaz edilmiş. Evet. Bu işlenmemiş suçla alakalı olarak idam edilmişler. Evet çok düzenli olmuş yani. Yani şimdi o kadar bu... sabit ve stabil gidemeyebilir geleceğe doğru. Evet tabii. Zaten ben, bu da bir geleceğe ilişkin bir bilim kurguydu. Suriye'den bahsediliyorlar mı? Şimdi şunları hemen söyleyelim. Bir kere Türkiye'den bu iklim meseleleri çok feci haberler var. Baraj kapaklarının açılıp piknikçilerin sular altında kaldığına dair bir haber var. Birazdan onun sesleriyle birlikte size duyuracağız. Türkiye 2020'de yani bundan 5-6 sene sonra kesinlikle susuzluk uyarısı gelmiş durumda. Şeker pancarı işi çok fena durumda. Çiftçileri sel vurmuş. Burdur gölünün yok olması haberi var. Su bulamayan köylülerin bor bornozla sokağa dökülmesi kuraklıktan da yeni yeni gelen e, antik çağ eserleri ortaya çıkıyor. Hastek kalesi sığınakları göğü çıkmış Elazığ'da. İran'da çok büyük bir kuraklık tehlikesi var. Sen galiba, demin sözünü mi yoksa ediyordun. Yok dep depremlerden bahsettik. Hindistan'da Bihar'da sel Çin'de sel bir şehri yutmuş durumda. Şeyde muazzam sel Hindistan'da Kaliforniya'dan bahsettik. Artık insanlar ice bucket challenge denilen o şeyi kafalarından aşağı buz boşaltma buzlu su boşaltma hikayesini şeyle yapıyorlar. Toprakla. Toprakla yapıyorlar. Toz toprakla. Evet Suriye demiştin günün Hı. İkinci dehşet verici haberi, üçüncü mü yoksa, Suriye'de ölenlerin sayısı 191 bini geçmiş. Geçen yıl daha 100 bindi. Ya yani şu anda Ağustos ayındayız. Önümüzde daha Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı. Dört ay daha var. Ama şu ana kadar, Ocak ayından Ağustos ayına kadar 90 bin kişi ölmüş. 91 bin kişi ölmüş Suriye'de. Geçtiğimiz üç sene boyunca, savaşın başladığı üç sene boyunca 100 bin kişi ölmüştür Evet. Yani bu sene içerisinde ölecek olan insanların sayısı muhtemelen Suriye'de geçtiğimiz 3 sene boyunca ölen insanların sayısından daha fazla olacak. Şimdi insanlar Gazze, biz de aynı şekilde yayınlığımızda Gazze'ye odaklanmış durumdayız. Hatta diğer yani etraftaki insanlara baktığınız zaman belediyeler, zabıtaların iş birliğiyle beraber temsillerle meydanın ortasında böyle Gazze'de olanları canlandırmaya çalışıyorlar. Ayılıyorlar, bayılıyorlar vesaire falan. Ama yani Suriye'de geçtiğimiz 3 sene boyuncaki ölen insanların Aynısı yani eşdeğer bir şekildeki insan sadece bir sene içinde ölmüş. Kimse ile alakalı bir şey yapmıyor. Tam tersi artık olay linç olaylarına da dönüşmeye başladı. Evler basılıyor. Camlar kırılıyor. Tabii, tabii. Ve Suriyeli yani, mülteciler gazete... Türkiye'nin dört bir tarafında da bu şekilde linçe uğramak üzere hatta bir kısımda uğruyor. Böyle bir durum söz konusu. Yüz yani 91 bin kişi şu an bir senede. Evet. Gazze'de de tabi böyle bir şey var mı bira, bira dünya tarihinde? Bir arada içinde öldürülenler hesap edince tabi o da çok yüksek bir şeye doğru Çok gidiyor. yüksek bir rakam ama yani 91 bin kişiden bahsediyoruz Akku. Kimsenin daha o kadar fazla umrunda olmayan bir şey bu. Gazze'de de tabi. Hem politikada gönden, hem de bu insan hakları açısından, o aktivistler açısından da kimse kimse takip etmiyor artık Suriye'de olup bitenleri. Evet. Biz ona da dönelim tabi. Bir de Gazze'den bahsetmişken inanılmaz bir görüntüyle beraber Gazze'nin 11 Eylül'ü gerçekleşti. Gazze şeridindeki iki büyük çok katlı binadan birisi 12 katlı bir bina. Yaklaşık olarak 4 saniye içinde iki roketle tümüyle yok ediliyor. Bu yepyeni bir teknoloji. Yani uzay teknolojisi gibi bir şey. Gözlerinin önünde oluyor. Onun da sesi var elimizde. Belki verebiliriz. Direkt yani yıkımı 40, 44 aile. Evsiz... 30 saniye için bile olmadan 44 aile ki onlar büyük tabi yani 500'ü bulabilir sayıları aileler geniş. Evet yıkımın ama teknolojisi olmaz Mesela humus tamamen dümdüz edildi ve kullanılan teknoloji de öyle İsrail'in kullandığı uzay teknolojisi gibi bir şey değil. Hayır, hayır, de dinamit de... dolduruluyor, şarapnel dolduruluyor. Şehirlerde sivillerin üzerinden teker teker bırakılıp bütün şehir dümdüz ediliyor. Yani yıkımın içerisinde bu kadar temizlik. fazla. Bu ama temizlik. Bu hayır şey anlamda söyledim ben seyredersen anlıyorsun ne demek istediğimi anlıyorsun yani dınk dınk iki tane roket atılıyor ve modern bayağı büyük bir bina alıştığımız yüksek binalardan biri toplam beş saniye içinde filan tümüyle yerle bir o molozdan ibaret oluyor. Çok acayip bir durum. Yani delice bir durum. Ee, onu bakarız kaç bomba atıldı filan onlarla da bahsederiz. Onun dışında bir önemli haberimiz daha ne özet olarak verir. yeni bir krizimiz oldu gözümüz aydın Irak'ta korkunç bombalamalar var 70 küsur insan çeşitli yerlerde parçalanarak öldürüldü Kerkük'te Bağdat'ta düzinelerce ölü var intihar saldırıları bombalamalar Irak'ın kuzeyi kana durumda ee, ve bunlar Amerikan silahlarıyla yapılıyor sonra da yenilerini istiyorlar. Yeni krizimiz de Libya'da geliyor. Fel, fecir hareketi başlamış durumda. Şafak ya da Fecri Libya diye adlandırılan hareket Libya başkentinin havalimanını da ele geçirmiş durumda İslamcıların kontrolüne geçmiş evet. feci Libya kuvvetleri. Şöyle durumlar var geçtiğimiz senelerde olsa yine bir haberlerde ve gazetelerde görebilmek mümkün olabilirdi bu tip haberleri ama mesela Libya'da Trablusgarp'ta savaş bir yandan devam ederken diğer taraftanlar da insanların hayatlarını kurtarmak için mülteci olarak Avrupa'ya doğru kaçmaya çalışıyorlar İtalya'ya doğru. 200 kaçak mülteciyi taşıyan olduğu taşıdığı söylenen evet. bir geminin battığı haberi var Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde. Reuters'a konuşmuş donanma sözcüsü Eyüp Selim Essam Kassam özür dilerim. Sahil güvenlik 17 kişiyi kurtardı. 15 kişinin cesedine ulaştık diyor. Geri kalan kaç kişi kalıyor? 15 30 170. 170 kişinin ne olduğu belirsiz. Evet 170 kişi. Biraz daha ileride Lampedusa açıklarında bir başka gemi daha batmış. Orada da 18 kişi hayatını kaybetmiş. 99 kişi taşırdığı tahmin ediliyormuş. Yani Şu tekne battı. 190 civarında mülteci öldü ya da kayboldu. Geçenğimiz hafta sonunda İtalya ve Libya arasında ama haber çok fazla bulabilmek mümkün değil. Ancak arayıp evet, bulacaksınız. Hiç bari biz, Kimsenin umurunda kalmış. değil. Evet. Böyle. Bir de büyük yangın haberi oldu. İki büyük yangın haberi oldu Türkiye'den de. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akçakaya mahallesi yakınlarında başladı ve Gökova'ya kadar ulaştı. 600 hektar tarım arazisi zeytinlik ve orman kül oldu. Onu da söyleyelim. Türkiye'nin de yolsuzluk haberleriyle dolu bir yolsuz skandallerle rezaletlerle dolu bir durum var köşkte köstebek hikayesi var twitter Twitter gate skandalinde ikinci perde yaşanıyor ziyaretçiler izlenmiş günün talimatıyla bulunmuş çok derin bir şey var ayrıca da sarıkamışta silahlı saldırı var kalp doktor Bingür Sönmez kol ve bacağından yaralanmış eski belediye başkanı tarafından AKP'li bir de dönemin çevre bakanı Bayraktar başbakanın talimatıyla imar izni için devreye girmiş Emine Hanım'ın arkadaşı şimdi first lady oluyor kuruldan çıkması lazımmış deniyor bir de bundan bahsedebiliriz Son olarak da belki çok büyük bir cülus törenine benzeyen bir cumhurbaşkanlığı töreni var. Ama gerçek anlamda bir fiyaskoyla da sonuçlanması ihtimali var. Onun üzerinde de e, durabiliriz biraz. Erdoğan'ın yemin törenine yaklaşık 22 ülkenin lideri katılacakmış ama katılacak ülkeler, yüksek seviyede katılacak ülkeler arasında dünyadaki e, demokrasilerden sadece ikisinin katılacağını söyleyelim. Bu çok vahim bir durum. Ben bir araştırma yaptım. Küçük. E, Bulgaristan ve Romanya var. Demokrasi olarak. E, toplam 206 ülkeden e, bilebildiğimiz en önemlileri demokrasilerden ikisi geliyor. Komşulardan biri, ikisi geliyor. Bulgaristan ve Gürcistan güçlü ekonomisi olanlardan hiçbiri gelmiyor. Böyle de bir durum var. Ona da bir göz atarız. Açık kaste. diyor radio radio radio Elvis Costello'dan. Asıl adı Del Declan Patrick McManus. 25 Ağustos 1954 doğumlu kendisi tam 60 yaşında bugün İngiliz müzisyen şarkıcı şarkı yazarı ama kökenlerinde İrlandalıktı var. Pub rock Dalında, 1970'lerin ortalarında başlayarak ondan sonra da punk rock ve new wave müzik tarzlarıyla da ilgileniyor. Çok ilginç bir kimliği var. Yani hatta eleştirmenlerden, müzik eleştirmenlerinden Stephen Thomas Erloven şey yazmış, Costello pop ansiklopedisidir ve kendisini kendi imajına uygun olarak her gün yeniden icat edebilir demiş. Çok ilginç bir müzisyen. Onun radyo radyo şarkısıyla 60. yaş gününü de anmış olduk. Belki bir şarkı daha da çalarız ondan. Önemli bir, ilginç bir müzisyenin yıl dönümü. Şimdi şeye bakalım. Yani <gülüyor> Ortalık hakikaten akıl almaz bir kargaşa ve kimyası bozulmuş, çıldırmış bir dünyadan bahsetmek çok mümkün. Özellikle de şey çok büyük ölçüde etkiledi beni de tabii. Yani 90 bin kişinin 7 ay içinde aşağı yukarı ölmüş olduğunu. Navy Play de zaten görevden ayrılıyor artık Birleşmiş Milletler'in insan hakları sorumlusu ve şey de söylemiş açıkça bu insanlık çok büyük ölçüde gözünü kapattı. Lanet olsun falan demiş giderken. Çünkü bir de bu zamanın haberinde, Cihan Haber Ajansı'nın haberinde gördüğümüz gibi ölü sayısının yükselmesini gösteren bir grafik var. Ve aynı zamanda da medyanın ilgisinin düştüğünü giderek yavaş yavaş azalarak devam ettiğini gösteren bir çizgi var. Aynı grafik üzerinde gösterilmiş. Şimdi Obama'nın Suriye'ye tekrar müdahale etmesi, vurması ihtimali var. Ölü sayısını sadece arttırmaktan başka bir işe yarayacağını düşünen var mı? Bilmiyorum. Evet. Bu sefer ama Suriye müdahalesi Amerika Birleşik Devletleri'nin işi de karşı olacakmış. Bununla alakalı olarak söylenen bazı şeyler var. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'yi, Esad yönetimini e, müttefik olarak görenler de var mesela. Bu, olay, bu durumlardan da bahsediliyor. Dün geçtiğimiz sene içerisinde oldukça farklı demeçler vardı. Şimdi bambaşka demeçler var. Yani ayda kaç kişi ölüyor? O. 1300 kişi mi ölüyor? Evet. Yani hesaplayamadım Yo. ben. Siz hesaplayın. Yok, 13.000 kişi ölüyor. Hayır da. 13.000 kişi ölüyor. Sadece ay. bir ay içerisinde. Evet. Bunu günlere ve haftalara, saatlere böldüğümüz zaman daha ilginç şeyler çıkacak. çıkacak Ama benim de. anlamadığım şey <Gülüyor> şu. Geçtiğimiz sene Guda'da kimyasal saldırı yapıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye müdahalesi yani bu saldırıyı yaptığı söylenen esas güçlerinin saldırısını işleri daha da kötüleştireceğine dair bazı açıklamalar geliyordu. Özellikle Independent gazetesi bu açıklamaların başını çekiyordu. Bu işin böyle olmayacağına dair Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye müdahale etmesinin daha kötü işleri kötüleştireceğine dair açıklamalar geliyordu. Şimdi Independent gazetesinin orodduğu adı biri Patrick Coburn'ün ismini açıklamadığı bir kaynağı ki genellikle kendisi böyle isimlerini açıklayacak kaynaklarla alakalı haberler yapmıyor son zamanlarda ee, yeni bir haberi var Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin inkarse de Alman istihbarat BND aracılığıyla IŞİD liderlerinin konumlarını Suriye yönetimine Suriye yönetimine ilettiği iddia edilmiş Böylelikle de işitle beraber müttefik halinde çalışacaklarmış Amerika Birleşik Devletleri ve e, Su esat yönetimi işi de karşı böyle bir müttefikliğe gidecekmiş. rakkadaki işit kararlıyalarına ve komutanlarına nokta atışı yapılabilmesini de açıklıyormuş. Suriye savaş uçaklarının bundan sonra. Ama şöyle bir durum var. Rakka denilen şehirde sadece işit militanları yok, aynı zamanda siviller de var. Yani bu sivillere karşı yapılan saldırılar da var. Siz teknolojik bombadan bahsediyorsunuz, bir de vakum bombası denilen durum var. E, mesela Arnavutlara karşı kullanılmıştı 90'larda. Onu Ruslar seviyor. Onu Rusların evet. zaten elinden evet. çıkma bir bomba bu. Ya bomba atıldığı zaman nefes aldığınız oksijeni Ciğerlerin yakıyor. Ciğerlerin dışarı çıkıyor. Canım. Bütün canlıların o atıldığı bölgedeki canlıların e, ciğerlerini dışarı çıkarıyor. Sizin dediğiniz gibi. Daha teknolojik. Yani binalara o kadar fazla zarar vermiyor. Ama oradaki canlıların hepsini yok ediyor. Şimdi Rakka'ya böyle bir nokta atışı yapıldığından bahsedilebildiği zaman ne oluyor? Sadece o nokta atışını yaptığın zaman varilin düştüğü ya da vakum bombasının düştüğü yerdeki Komutanlar mı ölüyor? E hayır. Rakka'daki bütün insanlar ölüyor. Böyle bir durum var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'de de ile beraber müttefik olacaklarmış. Patrick Coburn'un e, kaynağını belirtmediği haberine göre. İlginç şeyler oluyor. Geçen evet, nasıl da şimdi 13 bin kişi ayda onun hesabını yapıp tekrar yani, gündeme Yani Şöyle bir durum var. IŞİD kimin işine yarıyor? Ya da IŞİD kimin tarafında diye sorduğunuz zaman en fazla kimin işine yarıyorsa bu noktada. Ee, kimin daha fazla tahtında kalmasını düzenin devam ettirmesini sağlıyorsa onun işine yarıyor galiba. Vallahi sadece işte Katar Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ve silah tacirlerinin çok faydalı durumları da var. Yani çeşitli komple teorileri var. Suudi Arabistan'ın o Pras Bin Battar adlı İsminde de yanlış telaffuz ediyor olabilirim şu anda düzeltirim de. Onun e, istihbarat servisinden çekilmesiyle e, bir Orta Doğu politikasının değiştiği söyleniyor Suriye, Suriye üzerinden. Suudi Arabistan'ın. Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le alakalı farklı bir stratejisi var. Ama doğrudan işe yarıyor kimin işine yarıyor? Savaşsa da işi de karşı savaşsa da Beşer El-Assad'ın en fazla işine yarayan argüman olarak görebilmek mümkün şu andaki IŞİD'in varlığını. Devam edelim istersen Türkiye'ye dönelim. Yani çok acayip bir haber var. Siirt'te Botançayır'da ani su yükselmesi nedeniyle suya kapılan vatandaşlardan 6'sı kurtarıldı. Çok acayip bir haber var bu. Sadece Siirt'te değil, aynı zamanda Türkiye'yi ve Fildişi Sahillerini de etkiliyor. Çünkü hem Türkiye'nin dört bir tarafında hem de Fildişi Sahillerinde yeni yatırım yapmaya çalışan Lima Holding'in bir barajı bu. Gelen son haberlere göre 5 kişi ölmüş, 1 kişi de kayıpmış. Bu sihir Alkumru Barajı'nda meydana gelen Taşkırı'dan. Alkumru ve Kirazlık hidroelektrik santralleri dün öden sonra çalıştırılmaya başlanmış. Siren çalınmış. Uyarı anonsu yapılmış. Ardından barajlardan su verilmiş. Kuru botan yatağı hızla dolmuş. Nehir yatağında piknik yapan onlarca kişi suya kapılmış. Yani hakikaten söylenecek söz bulamıyorum ne yapılacağını. Yani bundan daha büyük bir kaos ve yönetim sizdi yani her açıdan mikrokozmik bir haber bu sık sık son zamanlarda söylediğimiz gibi her şey bir sembolik olduğu söylenebilir 10 kişi boğulmak üzereyken yardım ekipleri tarafından kurtarılmış Turan Koyuncu'nun Doğan Haber ajansı haberi. Yaralan 6 kişi hastanede akıntıya kapılan 6 kişi kayboldu. Sadece bir kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp say sayısının artmasından endişe ediliyor. Siz bulamazsınız bile sözleri. Yetkililer bulmuşlar mesela. Dima Holding'den yapılan bir açıklama var olaydan etkilenen vatandaşlarımızın baraj sahasına girmesi yasak olan bölgede bulundukları Aa, anlaşılmış. Tak, işte onların Prosedürlerimiz olduğunu. gereği siren ve anonslarla uyarılar yapılmasına rağmen hiç istemediğimiz bu üzücü durum meydana gelmiştir diyor. Düşünsenize hafta sonu ailenizle beraber gittiniz. Her zaman gittiğiniz bir yer belki muhtemelen bu ilk defa gitmediğiniz bir Şüphesiz yer. siz piknik alanı. ya. Piknik yapıyorsunuz. Mangalınızı yakmışsınız. Yemeğinizi hazırlamışsınız. Top oynuyor çocuklar. Bir anda sirenler çalmaya başlıyor. Anonslar yapılıyor. Ne olduğunu anlamadan Üzerinize doğru koca bir su kitlesi gelmeye başlıyor. Ve gidiyor yakınlarınız, aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, ab ablanız, abiniz ya da kardeşiniz gidiyor eşiniz evet. filan. Sesler de var. Onları da dinleyelim. Evet dinleyelim. Olabilir. Bu çok acayip valilikten gelen açıklamalarda vali vekili. Mesela Sirt vali vekili konuşmuş. Nedense valinin kendisi değil Mustafa Bala. Ee, yok kayıpmayı böyle kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok demiş. Vali vekili daha önce taşkına kapılan vatandaşımız kurtarılmıştı. Şu an hastanede yatan 6 kişi dışında herhangi bir kayıp yaralı veya ölü mevcut değil diye dübedüz gerçeklik dışı konuşuyor. Sabah saatlerinde gelen habere göre netleşen sonradan, rakam ve şöyle bir kayıp. Evet, sonradan da AFAD ekiplerimiz kayıp olduğu bildirilen 6 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor diye. Yani herhangi bir düzeltme ben böyle söylemiştim ama... Yanlışmış söylediğim bir bana gelen bilgi yanlışmış da demiyor. Hangi valinin tükürdüğünü aldığını gördünüz ki son zamanlarda? Hiç son zamanlarda mı? Hiçbir zaman zaten. Ve yani başbakan, halen başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan bilgi almış su yükselmesiyle ilgili Siirt Siyirt Belediye Başkanı da CNN Türk'te canlı yayında 4 kişinin kayıp olduğu bilgisini edindim. Kente bu konuda çok ciddi bir tepki olduğunu söyleyebilirim. Her hafta sonu binlerce insanın gittiği, piknik yaptığı bir yer demiş. 30 kilometrelik bir alan. Pazar günü piknik yapıyorlar. 4 vatandaşımızın kayıp olduğu kesin. Kayıplar daha da artabilir. Bak ama... Bir kriz masası oluşturduk demiş. İşte olay budur ya. Kriz masası oluşturursun biter iş. Fakat çok ciddi tepkiler var. Yani Cülüs merasimi çok parlak olmayabilir. Başbakanım bugünlerde yeminle başlayacak ama. Bir de işinin memleketi. First Lady'nin memleketi siyir evet, Kendisinin memleketi. Köylülerden ve o civardan çok büyük tepkiler var. Biraz seslere kulak verelim. Şu, şu barajın yaptığına bakın 30 kişi suyun içinde mahsur kaldı Pazar pazar günü haber vermeden Herkesi suyun içinde böyle mağdur bıraktılar 30 kişi şu an barajın içindedir Mağdur kalmış 10 aile suyun içinde kayboluyor arkadaşlar 10 aile Doğan Haber verdiniz mi? Haber verdim acile haber verdim barajı Hepsine haber vermişim Kapatıyorlar, Kapatıyorlar. siz sıkı sıkı tutunun Evet büyük bir facia olduğu şüphesiz ama bu da hakikaten tam anlamıyla bir mikrokozmos olayı. Yani Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu bundan iyi gösteren hiçbir şey yok. Yani büyük rantlar için girişilen dev holdinglerle hükümetlerin işbirliğinin de örnekleri var. Haber vermeye, yoksul kesime, sıradan insanlara haber vermeye... ...lüzum bile görmeyen bir bürokratik anlayış var... ...ve bü bürokratlardan yapılan açıklamalarda... ...yok ne kaybı, paniğe, kimsenin ka paniye kapılmasından mahal yok, gerek yok diyen vali vekilleri var... ...olay yerinde her şey tamamdır deyip ondan sonra da al, hemen arkasından gelen başka kendi söylediklerini... ...nakse'den yalanlayan açıklamalar var... Başbakanın etkilerden bilgi alması var. Belediyeden nehir kıyısından uzaklaşın gibi bir du du duyuru var. Yeni bir baraj açılıyor. Yükselen, büyüyen ülkenin evet. manzaraları akıl almamış. Mesela bunu, e, bunu gerçekleştiren firmada zaten biz anonsları yapmıştık. İstenmeyen olaylardan ötürü çok üzgünüz demişler insanların hayatını kaybetmesiyle. Ama bu şirket sadece Siyert'e değil hem Türkiye'de hem de dünyada birçok iş yapıyor. En son fil dişi sahillerinde çimento fabrikası kurmak gibi bir planı vardı Lima Golding'in. Zaten üçüncü havalimanının yapımcılarından bir tanesi. Bakalım çılgın projenin de muhtemelen yapımcılarından bir tanesi olacak. olacak Tayyip pardon doğal... en yakınında olan e, sermaye gruplarından biri olduğu da biliniyor Lima evet, Doğal e, milyarder. Hesleri saymadım bile. Evet. Yani do, yani dolar milyarderlerinin de sayısının e, 3'ten 43'e yükseldiğini söylemiştik 2003'ten 2013'e kadar 10 yıl içinde. Onlardan biri herhalde bu arada da Cumhuriyet gazetesinin manşet haberinde de Emine Hanım'ın arkadaşı kuruldan çıkması lazım diye bir başlık bir söz var. O da dönemin çevre bakanı kendisi oğluyla beraber sonradan yolsuzluklarda adı geçen 17 Aralık operasyonundan sonra da e, gitmiş olan e, çevre bakanı Erdoğan Bayraktar eski Kobi sonradan çevre bakanı olan başbakanın talimatıyla imar izni için devreye girmiş. Bizzat kendisi aracı olmuş. Böyle bir haber var önemli. Aykut Küçükkaya'nın haberi eski çevre bakanı Bakan olduğu dönemde yapılan yasal dinleme kayıtlarından biri Sarıyer'deki kuzey ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesi bir yakınlarının iflas etmemesi için Emine Erdoğan'ın yani şimdi first lady olan Emine Erdoğan'ın isteğiyle imara açılmaya çalışıldığını gösteriyor. Bayraktar şöyle demiş 17 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ay ne demiş? Şimdi başbakan aradı. Gümüşdere Kısırkaya'yı soruyor bana. 23'ünde kurula giriyor galiba. Mehmet mi organize edecek? Ayıldız diyor ki oradan birisi başbakanın eşinin arkadaşıymış. Planda o adamın da bir parseli var. Bayraktar da diyor ki başbakan ilgilendiğine göre çıkması lazım. Diyor Ve soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının çoğu başbakanın talimatıyla yapıldı. İstifa etmesi gerekir demişti. O da unutulan... Sözlerden biri son derece e, önemli haberlerden birisi. Devamını getirelim. Şimdi Türkiye büyük ölçüde iki şey var. Bu, bu haberlerin herhangi birini e, kanki medya diye adlandırılan e, yani hükümete yakın hisseden ve giderek ona yüklenen yani yüklenen anlamında omuz veren gazetelerde Stard'a göremiyoruz. Sadece Bank Asya'da vurgun postasını görüyoruz. ...mesela bu şeyi... ...baraj hikayesini hiç görmüyoruz. Neden? O, o saatlerde belli olmamış bir haber mi bu? Olmuş Hürriyet'in manşetinde zaten... E, Siirt'teki Botançay üzerindeki... ...Alkumru Barajı'nda... ...Süverene'ye başlayıp... ...insanların kaybolması... ...bir ölü haberi... ...ve kaybolanlar haberi... ...Stard'a hiç görmüyorum... ...burada... ...Türkiye'ye bakıyorum görmüyorum. Ha Siirt'te Baraj faciası diye küçük bir şekilde vermişler. İnternet sitesinde var Galatasaray'sında ama şirketin ismi verilmiyor. Şirketin yaptığı açıklama verilmiyor. Ee, piknik yapan altı vatandaş baraj kapaklarının açılmasıyla seviyesi yükselen Botançay'ın sularına kapıldı diye vermişler ama. Evet. İnternet Ama mesela sabahta görmüyorum. Böyle Pensilvanya falan hikayeleri var. Bu tarçayında paraca şey diye küçücük haberler veriliyor. Limak Hindistan'ın aydınlatacakmış. Sadece fil dişi değil. Ya da Siirt ve İstanbul'daki projeler değil. Bu sorumlu şirket. Sorumluluğun bedelini her zaman yaptığı açıklamalarında da gösteren şirket. Aynı zamanda Hindistan'da da elektriğe el atacakmış. Fil dişinde çimento, Hindistan'da elektrik. Evet. Ve bu öyle bir sorumluluk. Ee, kısa sürede Orada Hindistan'da konuşulan çok sayıda dili de öğrenmemiz lazım bu haberleri verebilmek için. Yüzlerce dil konuşuluyor biliyorsun. Ortak dil İngilizce ama neyse o da gider. Ee, evet yok. bu. Yok bunun mu? üzerinde yeni şafakta filan pek durulmamış böyle bir... Ama Başbakan bir açıklama yaptığı zaman yarın bütün sayfadan verirler eğer bu olayla alakalı bir açıklaması sol Başbakan mı dedi? Başbakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. diyecek. Evet. Öyle bir açıklama yapsa bütün gazetelerin ana sayfalarında görebilmek mümkün. Bir işaret bekliyorlar haber yapmak için. İşaret fişi. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhabalar. Günaydın Ömer merhaba, iyi haftalar. Evet, tamamen gene kaotik hatta trajik olaylarla dolu içte ve dışta, yani dünyanın her bir yerinde bir haftaya daha girmiş bulunuyoruz. Bir haftayı kapattık, bir yenisine de giriyoruz aynı şekilde. Evet, bu arada da Türkiye'de de kurultaylar haftası diyebileceğimiz ve bir de Cülus merasimi var değil mi? Başkan Cumhurbaşkanının tahta geçmesi diye adlandırılabilecek bir şey var. Evet. Taç giymesi diye, diye denitelendiriliyor. Kut. Evet. E, şimdi gerçekten e, bu seçimler başarılı olanlar açısından da başarısız olan partiler ve liderler yönüyle de. Ee, önümüzdeki dönemde e, parti içi e, problemlerin o, daha da ortaya çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Aslında e, işte, parlamento da bulunan dört siyasi parti var. Bunlardan biri iktidar partisi ve işte önümüzdeki hafta bu hafta içerisinde yeni genel başkanını, adayını belirledi. E, Veliat'ı ...tayin etti ama evlatın tahta çıkması ve aynı zamanda e, diğerinin de e, daha yukarıya e, göreve başlamasını beklediğimiz bir hafta. E, Adalet ve Kalkınma Partisi, e, Milliyetçi Hareket Partisi, e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi... ...bu dört partiyi e, aslında seçimlerin etkileri içerisinde, içerisinde ayrı ayrı incelemekte e, fayda var önümüzdeki dönemde. Ama şu anda bu dört parti de aslında bu seçim sonrasında şu ya da bu şekilde e, parti içi e, e, kaynamalarına tanık olduğumuz e, hareketler. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi aslında ocak, tencere ocağın içine ve daha harlı bir ateşte kaynıyor. Kimileri yani Adalet ve Kalkınma Partisi kısıt bir ateşte daha sonra e, içinden tencerenin kapağını zorlayacak basıncı tanık e, olabileceğimizi düşünüyorum. E, aynı şey e, Halkların Demokratik Partisi açısından da geçerli. Başarılı olmasına karşın, Başarılılar da başarısız olanlar da önümüzdeki dönemde bu partilerin e, kaynama noktalarını e, inceleyeceğiz. Siyaset e, e, önümüzdeki dönemde parti içi gelişmelere, lider tartışmalarına, program tartışmalarını. Ee, ve liderler arasındaki e, uyum e, meselelerine tanık olacağız ve parti içi mücadelelerine tanık olacağız. Dediğim gibi AK Parti tenceresi şimdilik kısık ateşte. Ama yani bu kısık ateş önümüzdeki döneme e, nasıl şekillenecek? İşte, yani sorun sonuçta çok büyük bir parti ve genel başkanını cumhurbaşkanlığına taşıttı ve Cumhurbaşkanı olan genel başkan da bu e, sistemimi zorluyor yani diyor ki ben e, yarı başkanlıkla başkanlığı zorlayacağım mevcut anayasa çerçevesi içerisinde bütün yetkilerimi kullanacağım ve e, hükümetin üzerinde e, bir e, yürütme gücümü sürdüreceğim ve buna uygun da bir genel başkan ve başbakan tayin ediyorum e, bu anlamda önümüzdeki dönem hem Türkiye'nin yönetilme unsurları açısından hem de Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi açısından problemli bir duruma e, işaret ediyor. Sorunlu bir duruma işaret ediyor. Aynı zamanda Halep-Sedef ilişkisinde bulunduğu Abdullah Gül'ün parti içerisinde yeniden önemli bir güç odağı olacağı anlaşılıyor. Ve işte e, e, yani yukarı doğru e, ha, e, hamdelerin olması aşağıda başka e, durumların oluşmasına neden olabiliyor partilerde ve gerçekten pek çok şeyin önüne geçen siyasi partilerin durumlarını analiz etmeyen yoğun olarak faaliyette bulunacağımız bir döneme giriyoruz. Bunlardan Adalet ve Kalkınma Partisi dediğim gibi genel başkan Abdullah Davut, şey Ahmet Davutoğlu aslında daha geçen hafta da söylediğim gibi. Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanı seçilmiş olan ve aslında Başbakanlığı da uhtesinde yürütülen bu nedenle bir anayasal e, ihlali suç işleyen e, Tayyip Erdoğan'ın kendisine yakın gördüğü bir isim temelde de özellikle son yılların e, dış politikasının oluşturulmasının en önemli iki ismi burada da bir ortaklık süreçlerini devam ettiriyor. Yani Türkiye'nin e, dış politikasında bir e, sıfır sorunla başlayan ve bugün e, Musul'da 50'ye yakın dış personeli ve vatandaşınızın e, dünyanın e, en önemli terör örgütünün oluşturduğu, e, tırnak içindeki devletin elinde mahsur kaldığı, Musul Başkonsolosluğumuzun e, konsolosluk görevlerinizi e, rehin tutanlar tarafından internet sitesinin idare edildiği bir ülkenin Dışişleri Bakanı ödüllendirildi. O evet, benziyor. halbuki birinci, dün de Cengiz Çandar da yazmıştı. Birinci derecede sorumlu olması doğal olarak, bütün e, uluslararası alemde net olarak bilinen Dışişleri Bakanı tabii ki böyle bir şeyden, böyle bir rehin durumundan sorumlu olarak objektif sorumluluk hukukta, objektif sorumluluk denen olay eğer geçerliyse hala ki olmadığı anlaşılıyor. Oradan Dışişleri Bakanı sorumlu olmalıydı. Ama olmadığı gibi kendisi başbakanlığa yükseltilerek taltif edilmiş oldu. Evet. Yani e, şimdi e, bu işit e, politikası, Suriye politikası, genel olarak bölge politikası e, da e, en önemli sorumluluk Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu üzerindeydi. Her ikisi de bir kademe yükseldi ve, ve geçen hafta da söyledim yani e, Erdoğan kendisine oluşturacağı e, partisinde ve yürütmedeki o e, en çelik bölgesi çekirdek bölgesi e, son yıllarda açıkçası e, suç işlediği alanlar e, diye tarif edebileceğimiz alanlarda birlikte kader birliği yaptığı insanlarla yürüyecek. Tabi bütün bunlar yani e, şimdi Davutoğlu'nun e, başbakan olması, genel başkan olması e, ileriki dönemde Erdoğan'la çatışmayacağı anlamına gelmez. E, ki e, bunun pek çok da sinyenini e, bulabilirsiniz. Aslında Erdoğan Cumhurbaşkanı olmakla ilk hamlede bu kısık ateşteki parti daha sonra partinin içerisinde pek çok kaynama eşitlerinin aşılacağını işaret ediyor. Bu anlamda önümüzdeki dönemde yani hem yürütmeyi koordinasyonu hem partinin koordinasyonu ve burada üzerimizde bir şemsiye sürekli dikte eden bir başka patronla bu işlerin yürümesi gerçekten Adalet Kalkınma parçasından soru işaretleri barındırıyor ve bir seçime hazırlanacaksınız. Ve bu seçime giderken hem bölgesi, bölgede hem ülke içerisinde siyasi ve iktisadi istikrarsızlıklara gebe bir durumdasınız. Bu anlamda Davutoğlu'nun sırtındaki bu bagajlarla hem Erdoğan'ın hem Davutoğlu'nun bir üst e, makama gelmeleri e, ve orada e, sürdürülebilir bir e, iktidar perspektifi e, ve performansı göstermeleri e, pek e, kolay olmasa gereklidir. E, sonuçta e, bu parti e, çok değişik. bileşenleri olan bir parti. Bir kitle partisi. Hem oy verenler açısından hem teşkilat yapısı e, açısından hem de pastanın bölüşümü açısından. Zaten muhafazakar blokta yaşanan bir e, hadise yaşanıyor paralel devlet meselesi. E, yani oya yansıması belki çok yüksek olmamakta birlikte siyasi kadrolar ve bürokratik kadrolar ve e, iş alemi açısından muhafazakar iş dünyası açısından e, önemli e, itişmelere, kakışmalara işaret eden bir süreci içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla bütün bunların e, koordinasyonu ve Türkiye'nin içeride ve dışarıda istikametinin, yani dış politikada nasıl bir ve Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde ya da işte e, yıllar içerisinde kendisine e, nelerin beklediğini ve bunu nasıl yönetmesi gerektiğini. Aynı zamanda içeride de, yani çok kısa bir süre içerisinde, içeride bu mevcut anayasa düzen içerisinde, 42 anayasasının değişiklikleriyle çerçevesinde cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Yürütme ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki ve aynı zamanda diğer kurumlar arasındaki çatışmaların harlanacağını, hararetin daha da yükseleceğini söylemek için kahin olmamak gerekir. Ama şu anda AK Parti tenceresi ocağın üstünde kısık ateşte bir görünüm arz ediyor. Aslında Cumhuriyet AK Partisi sürekli ocağın üstünde tencere bulunan bir partidir. Yani bizim de e, e, hayatımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, izlelemekle geçer. Yani bütün Cumhuriyet tarihine yaşat bir parti. Işte 65 bin, e, demokrasiye geçişten bunu bir 65 yıl, 70 ile yakın bir süre var. E, bu süre içerisindeki performansını da e, ortaya koyuyoruz ama yani 1999 yılında hatırlayın, e, yani üzerinden de 15 yıl geçmiş. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa Parlamentoya girememişti. Ve o zamanki genel başkanı Deniz Baykan partinin başından ayrıldı. Hemen sonrasında Altan Öğmen, Tarhan Erdem ikilisinin partiye bir çekirdüzen verme çabasını hatırlarız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istigametini belirlemeye çalışan... Işte, gruplandırmaların olduğunu hatırlarım. İşte ekonomide, siyasette, e, Türkiye Sosyalistinin içinde bulunduğu durumu irdeleyerek oradan e, politika argümanları çıkartmaya bir takım çalışmalar yapıldı. E, bu süre içerisinde Deniz Baykal 16 ay, 15 ay falan sonra e, tekrar parti e, bir operasyonla e, başına geçti. Bu sırada parti parlamento dışındaydı hatırlayalım. Ve yine Deniz Bey o dönem partiye yeni bir istikamet verme çabasına girdi. Ve bu istikametin adı e, Anadolu Solu'ydu. E, işte şey Bezzettin'den Edibali'ye, Edibali'nin ilkeleri Deniz Bey'in masasının arkasına asıldı. E, şey de Edeba Anadolu... şey Edebali değil mi? Edebali, evet. Evet. Şimdi e, ve... Partinin içerisine, hatta elhamdülillah solcuyuz dedi. Yani partiye bir şekil yeniden bir e, hamuru yoğurmaya e, başlandı. Şimdi e, bu tür denemeler, yani işte o zaman Anadolu Solu ile Merkez Partisi olmak. Yani sosyal demokatsız e, ama Merkez Partisi olacağız. O yüzden sağ açılım yapıyoruz. E, e, Anadolu Solu, Merkez ve işte e, neoliberal unsurlar yani e, aslında e, ana Doğru Yol Partisi o zamanki Anavatan Partisi içerisindeki liberal unsurların partinin içerisine katılması e, partinin sağcıları dışlamayın talimatlarının verilmesi e, işte bu tür bir deneme içerisine girildi e, hatta e, 2001 e, e, krizi ve 2002 e, süresi içerisinde ekonomi e, bakanı olan e, Dünya Mankesinden gelmiş Kemal Derviş'i e, ki 2001 programının e, yüksek maliyetli programı geniş toplumsal kesimlerin ödemesiyle e, sonuçlanan bir sürecin en önemli mimarı e, yani Türkiye finansal kesimin e, ve bankacılık maliyetlerinin e, CHP'nin tabanı olabilecek kesimlerin e, üzerine e, yıkan bir program uygulandı. E, bu program bir IMF programıydı. Bu IMF programının aslında bedelini geniş toplumsal kesimler ödedi. O bankaların kurtarılmasını. O süreçleri uzun tutmak istemiyorum ama e, Kemal Derviş e, kendi dünyası içerisinde e, sağ bir sat programının e, mimarı olarak e, sol sosyal demokrat bir partinin içerisinde yer aldı ve kimyaları oluştu yani bir e, hatta şey dedi ki Baykal hedefimiz pastayı büyütmek, Kim Müslümanım diyor. kimi milliyetçiyim, kimisi başka bir şey bunların önemli yok. önemi yok biz bu bir pazar politikasının herkesle oyunu istiyoruz bu politikayı uygulayacağız bunları küçültmenin anlamı yok işte e, bu tür bir deneme içerisinde e, cereyaneden bir süreç oldu ve bizde CHP nedir ne değildir CHP'nin e, kimliği nedir? E, CHP'nin içerisinde e, öyle e, insanlar bir arada bulunuyordu ki, evet gerçekten kendine sosyal demokratik solucuyum diyen insanlar da vardı. Ama bu kadar demokratikleşme yeter diyen yani olur övümen benzeri unsurlar da vardı. Hatırlayın 6. ve 7. Avrupa Birliği paketlerini, paketlerini. orada hatırlıyorum. 6 yeter 7'ye gerek yok diyordu ve o dönemde AK Parti 7 ve 8'i zorluyordu demokratikleşme paketlerinde. Evet, ve hatta mi? şu örneği vermişti bir tanesi tam hatırlamıyorum ama Portekiz Avrupa Birliği'ne girdiğinde ordunun müdahale etme yetkisi vardı. Bu müdahale yetkisi durabilir diyen Cumhuriyet AK Partileri de Evet yani bu noktada ben iki şey de ben ilave edeyim müsaade derseniz bir tanesi bu bütün yani hamuru yeniden yoğurma dediniz benzetme olarak Anadolu solunun bu biraz yutulamayacak kadar kursakta kalacak bir deve hamuru gibi bir şey oldu ama bütün dünyada da görülüyor yani Britanya'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de ve her yerde yani Brezilya'da da hatta örnekleri var. Yani sağcıları özenip onların yaptığı gibi neoliberal politikaları önererek iktidara gelmeye çalışanlar büyük bir hüsrana da vuruyorlar. Yani İngiltere'de işçi partisinin yani Tony Blair'le ile başlayan şimdiki halinde de yerlerde sürünen yeni işçi partisinin aynı politikaları uygulayarak iktidara gelmesinin pek imkanı olmadığı da açıkça görülüyor. Bu Amerika'da da solcuların başına gelen şey böyle. Yani gerçek anlamda sizin isabetli bence çok e, tespit ettiğiniz gibi gerçek anlamda sol, sosyal demokrat politikalar uygulanmadığı sürece e, elbette sağcılar daha iyisini yapabiliyorlar. Bu açıkça da görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu açıdan diğerlerinden hiçbir farkı olmadığı söylenebilir. Ben bir de şeyi de söylemek istiyordum. Bu şimdi 3 gün sonra buradan Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ve devir teslim töreni e, yapılacak. Dün Anadolu Ajansı'ndan da e, şey geçti. Yemin törenine 22 ülkenin lideri katılacak diye bir haber. E, bu çok ilgi çekici aslında yanılmıyorsam 28 Ağustos'ta olacak değil mi? Ve şimdiye kadar görülmemiş bir şeyde taç giyme töreni diye mesela taraf gazetesi de vermişti. Subay evlerindeki evinden çıktığı an TRT canlı yayına geçecekmiş. Konvoylar eşliğinde meclise gidilecek. Burada yemin ettikten sonra resmen Cumhurbaşkanı sıfatını kazanıp Anıtkabir'e oradan köşke geçiyor. Çankaya Köşkü'nde de Suvari Birliği karşılıyormuş. Yani resmen eski ana e, Osmanlı İmparatorluğundaki cülus e, merasimlerini evet merasimlerini hatırlatıyor. Şimdi yalnız dikkat çekici olan şey şuydu e, şöyle bir gözden geçirme fırsatı bulduk e, dünyada yaklaşık olarak devlet egemen devlet ya da benzer statüde 206 birim var ve bunlardan çok azı aslında yani aslında tam olarak 30-35 kadar ger gerçek anlamda demokrasi var. Demokrasi. Ama 50-53 ile 56 arasında kadar çıkarabiliriz bu sayıyı işte idare edenler iyi kötü e, diyenleri. Bu demokrasilerden bir çıkarım yaptık. Sadece ikisi katılıyor devlet teslim törenine. Bulgaristan ve Romanya. O üst düzey temsil olarak yani. Ee, çok başka ilginç şeyler de var. Mesela komşulardan, yani bütün komşularla sıfır sorun politikasının mimari de başbakan oluyor. Ee, komşulardan sadece ikisi geliyor. Bulgaristan ve Gürcistan. Ee, ama Yunanistan, Suriye, Ermenistan, İran ve Irak yok tabii üst düzey bir temsilde. Güçlü ekonomisi olanlardan da herhangi biri yok. Yani Amerika, Çin, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, Rusya, Hindistan, İtalya, Kanada, İspanya, Avustralya, Güney Kore, Meksika, Endonezya, Hollanda. hiçbir yok. Suudi Arabistan ve Tayvan da dahil. Yani Böyle. geçtiğimiz... G20'de yok, 3... OECD'de yok, de yok. Evet, de yok, G20'de yok, OECD'de yok. Ve demokrasilerin hiçbiri yok. Buna karşılık da şöyle veriliyor Anadolu Ajansı haberi: Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban Gulu Be Bedir Muhammedov, Benin Benen Devlet Başkanı Thomas Boni Yayi, Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroshenko, yani Ukrayna'nın durumu malum şu anda çok berbat bir halde. Kazakistan Devlet Başkanı Nursullah Nazarbayev, Nursultan, Togo Devlet Başkanı Faure Essozimna Gnassinbe tatil için geliyor. Libya'da da çok ciddi bir sorun. Şu anda Libya en büyük krizlerden birinde şu anda içinde yani İslamcıların eline geçti başkent meydanı havalimanı filan. Onun temsilciler meclisi başkanı devlet başkanı seviyesinde katılacakmış ama hiç belli değil. Agila, Salih, İsa, Kayda. Yani böyle bir durum var. Ali Bey bir şey sormak istiyorum. Geçtiğimiz 3 ay önce, yani daha doğrusu 3 ay önce Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı iki ülkeyi bir taraf, birinin Irak, birinin Almanya olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Şu anda bu iki ülkenin olmaması bir mesaj taşıyor olabilir mi? Bir anlam taşıyor olabilir mi? Bir de şeye ne diyorsunuz? Azerbaycan da yok işin ilginç tarafı. Me meclis başkanı sadece geliyormuş. Yani büyük... ya. Azerbaycan'a evet. ilk ziyaretini yapıyor çünkü bir Kafkasya'ya ve Azerbaycan'a e, Erdoğan ilk dış ziyaretini onlara yapıyor. Ama buna karşılık Azerbaycan'dan e, Aliyev büyük tekrardan Aliyev gelmiyor. Bence yok. kötü düşünüyorsunuz. Bir şey vardır, sebebi vardır gelmemesinin. Bir, bir, bir şey sürecik İran var mı? Yok. Oh. Yani hiçbir yok. Kayda değer ülkelerin hiçbir yani şeyden bahsediyoruz tabii. Yüksek e, düzeyde katılım yani Peki. Cumhurbaşkanı ya da başbakan seviyesinde katılmak. Böyle bir törende. Ancak onların geçerli olduğu şüphesiz evet. ki e, sayılabilir. Ben etraflıca bir inceleme yapma fırsatı buldum. Dünyadaki yani ele, komşular da dahil önemli ülkelerden herhangi biri katılmıyor. Cülüşüme katılanları söyle. Ben geleceğin nasıl olacağını söyleyeyim. Ee, yani ona da işaret ediyor. Ee, yani zaten gerçekten e, hani ne ya, onurlu yalnızlık diye bir şey attı bu Davutoğlu bir ya. Yani evet. onurlu yalnızlık demokrasi ile yönetilen ilkiler dışında otoriter rejimlerle alışveriş yapmaksa bu yalnızlığın sonu gerçekten. Çok bedvahlık da yol açabiliyor ülkelere. Canın, söyle, canın söylediği gibi yani büyük ticaret ortakları da e, yok ortada görünüyor. Yani Almanya ya tabii dinleme skandali var Almanya'nın evet, büyük Yani geleceğim. Yani Türkiye'nin en önemli e, sattığı, alışveriş ettiği yer, ithalat ve ihracatı dış ticaretini Avrupa bile. Onun içinde de Almanya. E, kriz nedeniyle yani Avrupa'da yaşanan ve hani Avrupa'nın ...sürü çıkış yapı olması... ...Türkiye'yi başka pazarlara yöneltti... ...kaybettiği oradaki... ...durgunluk nedeniyle... onların başında Irak geldi... ...Irak geldi oturdu... ...neredeyse Almanya'nın yerine... İran ...bugün nasıl yönetildi... Yani ...Irak'tan birinin... ...gelmesi gerçekten... ...ciddiyken bile... ...mümkün olmayabilir... İran hali pürme hali belli... Almanya'da zaten biz e, çok uzunca süredir Avrupa Birliği süreci açısından problem yaşıyoruz. Merkel'in iktidara geldiğinden buradaki yaklaşımı böyle. Artı e, gerçekten Türkiye, e, evet büyük bir ülke, e, önemli bir partneri Batı dünyası açısından da. Ama izlediği son dönemde e, güvenilir olmayan bir şey. Yani Dünyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Bundan 7-8 yıl önce Erdoğan'ın gidip orada konuşma yapması ve oradaki gördüğü itibariyle bu önümüzdeki günlerde siz de Amerika'dayken sanıyorum Erdoğan'la birlikte olacaksınız Ömer Bey. Tabii. Danışmanlıyım. Evet, beraber yani. gidiyorsunuz galiba. Onu izlemeye mi gidecek misiniz? Evet. Ben onun baş danışman, iklim konusundaki <gülüyor> baş danışmanı evet. olarak tayin edildim. Gidiyorum. Gidiyorsunuz. ilk kez Amerika Birleşik Devleti ve bir BM'ye genel Kurumu hitap edecek. Şimdi arada çok büyük bir fark olduğunu göreceğiz yani. Çünkü siz arkanızda, bagajınızda, e, ülkenizde gizli olaylarında onlarca insanın e, yaralanmasına, ölmesine, e, tutuklanmasına e, ve demokratik taleplerinin baskıyla önlenmesine tanık olan bir cumhurbaşkanı olarak gidiyorsunuz. Siz sırtınızda roboski hesap soramayan bir cumhurbaşkanı olarak gidiyorsunuz. Siz işi de yardım eden, zanlı bir devlet olarak gidiyorsunuz. El-Kaide'yi eğitmiş iddiasıyla bulunan bir ülke olarak gidiyorsunuz. Siz sırtınızda Türkiye'nin cari açığını, 115'ini ben kapadım diyen ve yolsuzluk bagajlarınızla gidiyorsunuz. Zehrap geliyor muymuş meclisteki törene, Reza Zehrab? Yani ee, onları bilmiyorum gel falan. onlar gelebilirler yani. yani Suudi Arabistan'dan da bir, bir, katılımda bir tek şey dikkatimi çekti ee, en önemli bir numaralı katılımcı Katar emiri Tamim Bin ha. Hamad Al Thani o katılıyormuş bu düzeyde, düzeyde katılan tek önemli kişi o Katar'ın da adı bu sıralarda özellikle IŞİD'i e, finanse eden ülkelerde Suudi Arabistan'la birlikte çok sık geçiyor dünyada yani gayet e, kaygı verici bir şekilde Zaten geçir. Katar e, kutlama ilk gönderdi hatırladım kadarıyla. Şimdi yani BM Genel Kurulu'nda konuşacak Erdoğan ve sırtında dediğim gibi bu tür bagajlar neler yani kadın gazetecilerinizi e, hakaret eden bir e, lideriniz var ve sürekli tehdit ediyor yani bu. E, meslektaşlarımıza da bu anlamda e, yanında olduğumuzu altını çizerek yapıyorum. Şimdi siz böyle bir görünümle... Evet bir de e, bu konuda da, da e, yani gerek e, Amber'in zaman gerekse de Ceyhan, Ceyda Karan her iki gazeteciye de destek olarak e, çok geniş çaplı 45 e, Aydın ve Sanatçı'nın da bir e, destek bildirisi de yayınlandı bugün. Onu da hatırlatalım. Yani e, arkadaşlarımızın yanındayız ve bu sert bir döneme işaret ediyor zaten e, görülüyor. Şimdi siz bu bagajlarınızda, bu e, bavullarınızda BM Genel Kurulu'nda konuşacaksınız. Çevre yıkımlarını, Kanal İstanbul'ları, işte havalimanlarını, HES'leri, e, e, ekolojik dengeyi bozan yatırımları, yolsuzlukları bilmem bir tarafa bırakıyorum. Bütün dünyanın gözü, Almanya'nın da gözü. Şimdi ne diyor Almanya? Ben silah yardımı yap, yapacağım diyor. Nereye diyor? İşte Kürtlere yapacağım diyor. İşi de karşı diyor. Siz oraya işi de Reyhanlı meselesini açıklamamış. Reyhanlı da ki kamyonların tırların içerisindeki silahların kime gittiğini söylemeyen, onu açıkta kavuşturmak isteyenleri ajanlıkla suçlayan, paralel devletle suçlayan bir başbakanı ve Cumhurbaşkanlığı ile suyuyla Dünya kör değil ki. Herkes birbirini dinliyor, herkes birbirini biliyor. Yani Dolayısıyla e, bu dediğiniz listenin dışında itibar e, görmesi e, Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun pek mümkün gözükmüyor. O yani e, o e, dünya ile dünyanın her tarafıyla e, barışık dönemin temel altyapısı reformlardı. Türkiye evet muhafazakar bir iktidar, demokratikleşme üzerine peşi sıra reformları sıraya koyuyordu ee, ve otoriter askeri vesayet unsurlarıyla kendisinin arasında bir mesafe koyuyordu bu gelişmiş demokratik toplumlar tarafından alkışlanıyordu hem içeride hem dışarıda destek görüyordu ve kendisiyle e, batı dünyası arasında bir e, rol model portreti çizmeye çalışıyordu e, doğu ile batı arasında işte Türkiye zaten hem e, layıktır hem İslam hem Doğu'dur, hem batıdır. O, Cumhuriyet'in ilandan beri batı ile olan ilişkilerinde e, sürdürdüğü politikayı daha da e, e, iyi bir rotaya sokmaya çalışıyordu. Bu politikadan vazgeçiyor. Evet mesela şey söylediğiniz dönüyor. şey açısından da ilgi çekici. Yani bir aralar e, İspanya ile birlikte Medeniyetler İttifakı'nı evet. iki ülke olarak yapıyorlardı. Çok ilgi çekici olan bir şey var mesela. İspanya'dan da herhangi bir katılım e, haberi yok bu şeyde. Yemin törenine yani 28 Ağustos'ta yapılacak İspanya'nın katılımı. Yani Obama, Putin, Merkel, e, François Hollande, İspanya e, Başbakanı filan katılmıyorlar. E, Çin'den de bir ciddi, bir yüksek düzey bir katılım görmüyoruz. Yani dünyanın önemli ülkeleri Şangay 5'lisi, 6'lısı filan derken onlar yok. Ama benim dikkatimi ayrıca da şeyde e, çekiyor doğrusu. Azerbaycan'ın niye böyle düşük bir profille temsil edildiği ha. gibi. Mısır'ı falan tabii hiç saymıyoruz zaten ama ne şeyden büyük, en yüksek düzeyde temsil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu. Azerbaycan konusu tabii e, yani birkaç şey söylemek mümkün olabilir. Yani Azerbaycan'ın Batı ile ilişkileri Türkiye'nin şu anki Batı dünyası ilişkilerinden bir NATO ülkesi e, olarak e, daha e, NATO ülkesi olmadığı halde bildiğim kadarıyla daha iyi çünkü sonuçta İsrail ile bölgede önemli bir şey partner durumda. E, Azerbaycan İsrail ile çok e, yakın ticari ilişkilerde bulunuyor, askeri ilişkilerde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri öyle. Yani e, Azerbaycan'daki otoriter yönetim. Türkiye'nin hassasiyetleri e, daha farklı bir hassasiyet gösteriyor. Bunun tesir olmuş mudur onu bilemiyorum ama e, sonuçta e, Türkiye'nin dünyadan e, dünyayla olan ilişkisinin e, özellikle gelişmiş dünyayla, demokrasi ve ekonomileri gelişmiş dünyayla olan ilişkisinde. Problemli olduğunu gösteren bir tablo bugün söylediğiniz. Ee, evet Filist, Filistin'den de yok mesela bakıyorum da biraz ayrıntısına bakılınca yani üzerinde e, bir profil çalışması yapmaya değecek kadar ilginç bir evet. durum. Yani Hı. sembolik tabii evet, ama. Ben şeyi merak ettim mesela Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi şeye katılmıştı, yemin törenine katılmıştı? Putin'in yemin törenine katılmış mıydı mesela kendisi? Ya da diğer bölgelerdeki, diğer sayılan ülkelerdekilerine katılmış mıydı? Ama Obama ile Putin'i çağırmış. Şimdi davet etmişler. onların gelmemesi. Şey yapmayın. E, hemen davet edilmediler diye bir şey aklınıza gelmesin. Davet edilmiş iki ama Zaten bir cevap edelim. gelmemiş. Şimdi, Amerika Birleşik e, Devletleri bir heyet katı katılacakmış. Putin'den de e, Lavrov geliyor diye bir açıklama gelmiş. Benim gelmem gerekiyordu. Ee, yani ben şey hatırlamıyorum açıkçası. Ee, yani her zaman nerelere katıldı, ne yaptı. Ama yani e, Obama iki ziyarette bulundu. Göreve başladığının hemen arasında. İki yerde konuştu. Bildiğim adı. Evet, Türkiye Mısır, Büyük için konuşuyor. Bir de Türkiye değil mi? Evet. Yani e, ve ilişkilerin e, geldiğine en önemli işarettir e, bu. Dolayısıyla bugün son bir yıl içerisinde e, görüşme olmadı. En son Cumhurbaşkanı olana kadar Obama ile Erdoğan arasında. Ve bunu kendisi de beyan etti. Görüşmeyi umuyorum dedi. Çünkü mayıstan itibaren bu işit konusu e, problem olmaya başladı. Mayıs 2013'teki Oval Office'teki görüşme Suriye politikasında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye e, ki Türkiye burada yalnız da kaldı. Bundan kaynaklanan bölgesel politikalar üzerinde Ciddi problemler olmaya başladı. Ancak İsrail ile ilişkilerde var. Yani ya, Türkiye halk ama bir ülkenin, e, idare edilmesi, e, duç politikasının idare edilmesinde düşülen yalnızlığı kendileri ifade etmiş durumda. Bu yalnızlığın yansıması bu e, cürüs törenine yansıyor zaten. evet. Evet süreyi de çok açtık, işte, açtık yalnız ben bir de sizin üzerinde durduğunuz, geçen hafta da üzerinde durmuş olduğunuz bir şeye de iki cümleyle yer açarsak yani bir de şeyden hiç Selahattin Demirtaş'ın sesi çıkmıyor. Sesi, evet yani yıllık izne çıktı sanki Demirtaş. Ee, yani seçimin en önemli aktörü figürü. Partisine ve Genel olarak Türk siyasi hareketine Umut ve Gülümseme yarattı Gelecek dönem açısından Ama Demirtaş Yok ortalıkta Herhalde en fazla görüş, Konuşacağı mesaj verici Bir dönemdi Seçim sonrası Son derece başarılı bir performans edilmiş bir Siyasi figür lider Ve yok yani e, bunu e, anlamak istiyorum ben daha e, ikinci günden sonra e, olmadı ama bugün kimler ortada yine İmralı İmralı heyetleri, Kandil heyeti Cemil Bayık Ertuğrul Kürkçü zaten bir tartışma yani e, çok e, aktörlü bir e, yapı var bu Kürt siyasi hayatında ve bu çok aktörlü ee, çok başrol oyuncusu var. En büyük başrol oyuncusu var. Kastı çok güç, fazla e, şeyin e, kürt siyasi hareketinin e, ve adeta e, bu kastın içerisinde en önemli sivrilmiş ve partisine çok önemli bir performans gösterten lider ortalıkta yok. Bu soruyu sorulara neden yok? Evet, bunu Tekrar belki de bir daha başka bir Üzünü duracağız. Ya yani tencerenin üzerindeki dört partiyi incelemeyi devam edeceğiz. Hadi diyeceğiz. Iki, çok değişik. İşte kimisinin altı yakın yanmamış ama bunlara bakacağız. Ee, i̇yi haftalar diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. açık kaste around Evet Açık Radyo burası. Açık Gazetesi 94.9 Açık Radyo'da ve saat 9.50 Waiting for the End of the World adlı şarkıyla Elvis Costello'ya kulak verdik. Bir kez daha kendisi 60 yaşını bugün idrak etti. Önemli bir Kanadalı caz şarkıcısı ve piyanisti Diana Krall'la evlenmişti. Ve çocukları var. Ee, 60 yaşını idrak eden Elvis Costello'dan günümüz durumuna son derece uygun düşen ismi bir şarkı ve sözleri dünyanın sonunu beklerken Waiting for the end of the world dedik. Hakikaten de böyle bir durum var. Çok acil olarak ele almamız gereken pek çok şeyden bir tanesi bu. Yemin törenine de şey geliyormuş. Abdülfettah Sisi. Yok yok şaka. Yani Siz şeyde şaşırdınız Katar birinin sık sık geldiğinde şaşırdınız ama geçen Temmuz ayında zaten buradaydı. Artık galiba her hafta geliyor tatillik tatil amacıyla. Evet. Böyle durumlar oluyor. Bu aralar yeni moda şey zaten hilafet devleti ilan etmek. Ee, i̇nsan gaspçısı terör örgütü Boko Haram da Nijerya'da hilafet ilan etmiş. Öyle mi? Alman Die Welt gazetesinin haberine göre Boko Haram yayınladığı bir mesajla Nijerya'nın Guvoza kentinde hilafeti ilan etmiş. Birkaç gün önce ele geçirmişler bölgeyi ee, ve örgütün lideri Bekir Şekao galiba, e e Ebu Bekir Şekao özür dilerim. De, hepsi de Ebu Bekir adını alıyorlar demek ki. Evet, Govaza'da hilafet devletinin bir parçası olduğunu duyurmuş. <gülüyor> 2009 yılından bu yana Nijerya'nın Müslüman nüfusunun yoğun olduğu kuzey bölgesinde İslam devleti kurmak için e, çatışıyor ve insanları kaçırıyor. Boku haram. 276 kız çocuğunun kaçırmasıyla dünya gündemine gelmişti. kız çocuklarından da haber yok hala. Yok. Hekimler genel grevde seçimlere gidiliyor ama tamamen petrol zenginlerinin elinde bir avuç yolsuzluğun elinde bir ülke. Ve aynı zamanda da dünyanın en büyük çevre krizlerinden birisiyle karşı evet, karşıya. Yani bir karşıya. diğer taraftan da bu ülkelerden savaşın ve hilafetin ilan edildiği olan ülkelerden de büyük göçler var. İnsanlar kaçıyorlar. Nijerya'da bunlardan bir tanesi. Ama Nijerya Türkiye güzergahını kullanmıyor batı ülkelerine göç etmek için. Nijerya'nın e, kullandığı güzergah Libya. E, Libya'nın başkenti Trablusgarp'ta da 200 göçmeni taşıyan bir gemi batmıştı. Ve bunlardan sadece 17'si kurtarılmıştı. 15 kişinin cesedine ulaşılmış geri kalanında kayıp olduğu söyleniyordu. İtalyan'ın Lampedusa açıklarında da bir başka gemi batmıştı. Burada da 18 göçmen hayatını kaybetmişti. Geri kalanlarına Ulaşmış e, İtalyan sahil güvenlik botları. Ve kalan göçmenler ise çeşitli hedef, e, saldırılara hedef oluyorlar. Türkiye'de Suriyelilerin hikayelerini anlatıyorduk. iki hafta boyunca nasıl e, saldırılara maruz kaldığını. Özellikle Gaziantep, Kilis ve civarındaki bölgelerden. Ankara'dan da gelen haberler vardı. Ankara'da da böyle saldırılar vardı. Şimdi de sırada İstanbul varmış. Küçükçekmece'de iki tellide Suriyeli kişilerin Türk çocukları dövdüğü iddiası üzerine Mahalleli, mahallede gerginlik yaşanmış. E, tabelaları sökülmüş. Suriyelilerin ev ve işyerlerin camları sopalarla Harika. kırılmış. İstanbul'da oluyor bu. Dün akşam saat 8 sularında. Otomobillerini ters çevirmişler. İstanbul burası ya. Tabii bu çözülecekti Polis yani de mahallede önlem almış. çözersin evet. Daha şeyden de ölü sayısı haberi filan Daha büyük bu botan çayındaki korkunç... İnanılmaz barajın insanları yuttuğu haberden Siirt'ten, Alkumru Barajı'ndan daha haber yok. Beşolü bir kayıp deniliyor. Altı kişi kurtarılmış. Ama bir anda piknik yaparken üzerinize gelen sersuları yüzünden hayatını kaybeden insanlar var. En son küçük bir kız çocuğunun cesedinin çıkarıldığından bahsediliyordu. Bu arada Kaliforniya'daki kuraklık ve depremden bahsetmiştik ya Los Angeles'tan Los Angeles Times'dan çok ilginç bir haber daha vereyim. 63 trilyon galon yeraltı suyu kuraklıktan dolayı kaybolmuş. Bu ne demek? Astronomik midir, az mıdır, çok mudur diye düşünmeyelim. Dünyadaki devam eden Batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki büyük kuraklıktan o kadar büyük su kaybı olmuş ki dünyada dikkatini çeken Türkiye de dünyanın üstünde bir ülke, yanılmıyorsam değil mi? Evet. Yani dünya, dünya bir yana, Türkiye bir yana. Bir yana ama olsun gene de dünya içinde mütalah edelim. Dünyadaki e, şey. Ee, çok acayip bir şey var. 1,2 e, santim bir yükselme olmuş. Neden yükselme? 1,2 santim nerede yükselme olmuş? Dünya ortalamasında. De Deniz sularında mı? Yani okyanuslardaki o sulardan mı bahsediyorsunuz? Neredeki su bu? Ya onu tam iyi şey yapamadım. Yani Science dergisinde biraz daha dikkatli okumam lazım. Özür dilerim bunu şey yapamadık. İyi beceremedim yorumlamaya. O zaman ben size iyi bir haber vereyim de bu haberi geçelim. Tatlı sulardan bahsediyoruz madem. Ee, yeni bir tatlı su hayvanı bulunmuş. Ha, iyi. İlk kez tanımlayıp isimlendirilmiş ve bilim dünyasına sunulmuş. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Dekan Yardımcısı da Profesör Murat Özbek tarafından. Ama Hazar Gölü'nde bulunmuş. Hazar Gölü'nde bulunmuş, Ege'de tanıtılmış. Hazar Denizi'nde... Orada da pek fazla <gülüyor> şansı, yaşamını devam ettirebilme şansını bulabileceğini söyleyemeyiz bu ben, canlıların. Ben hatta şeyi de söyleyebilirim. Bunun bulunmasıyla yok olması arasında bir çok az bir fark da olabilir çünkü genellikle öyle oluyor altın kurbağa mesela Kosta Rika'da bulunan Orta Amerika'daki altın kurbağa öyle olmuştu şimdi geçelim Gazze'ye yani bu dünyanın en acayip şeylerinden bir tanesi iki tane Gazze şeridinde iki tane çok katlı bina varmış zaten bir tane bunlardan birini Alışveriş merkezi filan gibi de kullanılıyormuş. Tümüyle yok edildiği 12 katlı bir apartman. Cumartesi gecesi. Bir de 7 katlı bir ofis binası refahta. O da pazar günü sabaha karşı yeni bir İsrail ordusunun yeni bir şeyi. Şöyle bir şey bildirilmiş. Bildiri atmışlar havadan. İDF'nin teröristlere saldırmak İDF dediğimiz İsrail Silahlı Kuvvetleri ve terör altyapısını da yok etmek niyetinde olduğunu biliyorsunuz. İsrail şu anda saldırıyor ve saldırmaya devam edecek. Her bölgeden terör faaliyetlerinin bulunduğu İsrail'e karşı yapılan her türlü terör faaliyetini yok etmeye devam edecektir. Her ev milis, militan aktivitesinin bulunduğu Hedef alınacaktır. Kendi şeyiniz için, güvenliğiniz için kullandırmayın teröristlere ve uzak durun demiş terörist örgütlerin çalıştığı yerden. Terörist olarak nitelendirdikleri İsrail yönetimi genellikle insanların komşuları oluyor. Yani komşularınızı komşu evden çıkın şimdi bizim evi bombalacaklar diye söylemeniz uyarmanız gereken bir durum söz konusu olacak İsrail'in bir şeyine göre evet yani şey demiş işte dikkat, dikkat dikkat dikkat İsrail savunma güçleri yani ordusu tarafından geliyor demiş ve 5 dakika sonra da bu operasyonu yapmış şimdi sesi var kulak verin evet yani şunu da söyleyelim teröristse niye haber veriyor Değilse niye vuruyor? Ö, diye de bir soru olabilir. S <gülüyor> Sakinlerden bu şeyde orada yaşayanlar tarafından çekilmiş videodan aktarıyoruz bunu. Mahir Abu Sedo diye de bölgede kalan sakinlerden biri birbirinin saniyelerce saniyeler farkıyla ardından geliyor. Hangi tür bir silah böyle iki net roket atışı ile e, devasa 44 dairenin bulunduğu bütün bir kuleyi yıkabiliyor. Gözlerinin önünde çöküyor ve hiçbir şey kalmamış yani. E, Mahir Abusedo da şey demiş, Guardian'dan aldığımız bir haberde, Harriet Sherwood'un haberinde İsrail devleti e, tamamen dilirdi artık demiş. Dililiğe başvuruyor. Yani bir dakikadan daha kısa bir zaman içinde 44 aile evsiz kaldı her şeylerini kaybettiler. Evlerini, paralarını, anılarını ve güvenliklerini demişler. Şu anda 100 bin evsiz olduğunu, 17 bin evin yıkıldığını Birleşmiş Milletler haberlerine göre veriyoruz. Ve ilk defa oluyor. Cumartesi günü yeni bir taktik. Benimsemiş olduğu İsrail'in askeri hücumlarında yeni bir taktik. Çünkü Resmen dev binaların zaten çok az sayıda olan büyük binadan birini yok etmiş. ikisini aslında yok etmiş. Refahta'da Gazze şeridinin güneyinde 7 katlı bir Zura binası da yok edilmiş. E, i̇şin ilginç tarafı e, şu var. Gazze'nin 11 Eylül'ü diye nitelendiriliyor. Çünkü yüksek vardı ya. İkiz Kuleler Dünya Ticaret Merkezi'nde Amerika'da, New York'ta. Onun gibi dendi. Fakat bu videodan da gördüğümüz başka bir şey var. Zafer 4 adını taşıyan bir binaymış bu. Ve yaklaşık 50 aile kalıyormuş. İşte evet biraz önce de söylediğimiz gibi uyarı da gelmiş. Binayı terk edin demiş ama 17 yaralı olduğunu söylüyorlar Aralarında dördü de çocuk yaralanmış. Çünkü kaçamamışlar herhalde zamanında. Çok az zaman var. Ayrıca da bir sürü insan öldü gene. Şimdi yalnız bu bir hesap yapılmış. 11 Eylül Gazze'nin 11 Eylül'ü ifadesi o kadar şey değil diye yazıyor Ali Abuniba The elektronik Intifada adı blogunda. ...bu benzetme çok uygun değil... ...orantısal olarak çok aşar... ...diye söylemiş yani... ...11 Eylül'ü... ...çünkü... ...11 Eylül'de... E, ...3 bin... ...kişi ölmüştü Amerika'da... ...halbuki şeye bakıldığı zaman... E, ...İsrail'de yani... ...10... ...10 birkaç... ...yani yaklaşık olarak... ...söyle söyleyelim... Hmm. 10 ila 20 katı 500 ila 1000 kişinin bulunduğu bir binaya vuruyorlar. Öyle bir durumdan bahsetmek mümkün. Şeyin çok ilginç bir yazısı var. Fazla vaktimiz olmadığı için kısaca özetlemeye çalışayım. Uri Avner'in İsrail'in eski mümkneset üyelerinden, parlamento üyelerinden daha 1948'de ilk İsrail'in kuruluşunda terörist kendi deyimiyle terörist faaliyetlerde bulunmuş biri. Şunu söylüyor. Ölümün oğlu başlıklı yazısında kendi blogunda Uriy Avner'i diyor ki savaş bitmişti ailelerde. Gazze'nin yakındaki kibutlara dönmüşlerdi. Çocuk yuvaları tekrar açılmıştı. Ve ateşkes Yürürlükteydi ve uzatılıp duruyordu. Her iki tarafta yorgun düşmüştü ve birdenbire savaş geri döndü. Ne oldu? E, evet diyor Hamas, Berşeba'ya ateşkesinin ortasında ateş etti. Neden? Yok nedeni teröristler böyledir diyor. Biliyorsunuz kana susamışlardır. Ellerinde değildir akrepler gibi sokmadan duramazlar diyor. Yani bu arada şeydi bu ironik üslubunu baştan sona kendisine özgü ironik üslubunu da sürdürüyor. Kahire konuşmaları başarıya ulaşmak üzereydi ama Benjamin Netanyahu'nun başı beladaydı diyor. Çünkü Mısırlıların bu uzun bir ateşkes için yapılan müsveddelerini şeyi, tutanakları sakladı kendi kabine arkadaşlarından bile bakanlardan diyor. Onlar nereden öğrenmişler? Gazeteler. Evet gazetelerden öğrenmişler kabine onlar nereden öğrenmiş gazeteler Filistin kaynaklarından bloglardan yani şöyleymiş ne yazıyormuş biliyor musun taslakta e, abluka Hamas'ın ve bütün Filistinlilerin ağız birliğiyle istediği gibi büyük ölçüde gevşetiliyormuş kaldırılıyormuş resmen sona ermese bile hatta bir liman bir de havalimanı inşası bir ay içinde başlanacakmış buraya gelinmiş yani ne İsrail peki bundan nasıl çıktı diyor bütün bu ölüm ve öldürmelerden 64 İsrail askeri öldü bütün bu konuşmalar nutuklar çekildikten sonra büyük zaferden sonra e tabi ki saklar Netanyahu da bunu diyor İsrail delegasyonu hiçbir şey imzalamadan eve döndü. Mısırlı e, arabulucular da 24 saat daha uzatma istediler. Tam salı akşamı gece bitecekti. Fakat uzatılması, uzatılması bekleniyordu ve birdenbire oldu. Ne oldu? Saat 16'slarında 3 roket bir şebaya atıldı. Beğer şebaya. Ve açık bölgelere düştü. Hiçbir siren yok. Yani uyarı da yok ve işin ilginç tarafı ilk defa oluyor bu diyor. Hamas inkar etti bunu diyor. Hı. Hamas ve başka herhangi bir Filistin örgütü de üstlenmedi sorumluluğu Bu tuhaftı diyor. Çünkü zaten her türlü roket atılmasından sonra Gazze'de bir Filistin örgütü muhakkak şeyi alırdı üstüne diyor. Gururla biz yaptık filan diye. Ve tabi olan oldu Hava uçaklar havalandı. Misilleme bombalama Gazze'de roket yağdı. Ve her şey eskisine döndüğü gibi. Mi? Hayır diyor. Tam da öyle olmadı diyor. Birincisi bir saat önce roketlerin gelmesinden önce Gazze yakınlarındaki İsrail nüfusuna uyarı gelmiş ordudan. Barınaklara ve sığınaklara gidin. Güvenli yerlere diye. Çok ilginç değil evet. mi? Evet. 2. Ondan sonra da ilk Gazze'de vurulan binanın Hamas askeri komutanının yaşadığı bir binaya oldu öğrenildi diyor. İki kişi öldü, bir bebekle annesi. Üçüncüsü nüfuz şey haber yayıldı. Muhammed Deifti İzzettin Kassam, Tugaylarının komutanı, askeri kanadı Hamas'ın. Kassem kimdi? Bir Filistin kahramanı. İlk Britanya'daki Filistin yönetimine ilk baş kaldıran 1930'larda ve İngilizler yakalayıp öldürmüşler tuzağa düşürüp. Ve ölenler arasında da Deif'in karısı ve 7 aylık oğlu. Ama anlaşılan Deif orada değildi. Bu da hiç şaşılacak bir şey değil. Deif bunu da bilmiyorduk. Çok iyi takip eden bir şey tabii bu konuyu Uri Avneri, Deif en az dört cinayet teşebbüsünden kurtulmuş bir gözünü kaybetmiş daha önce İsrail ajanları tarafından ve birkaç organını da kaybetmiş ama her zaman canlıydı ve bütün etrafındaki ondan önce gelen komutanlardan askeri ve askeri askeri ve siyasi liderler alt aslar on düzinelercesi öldürüldü yıllar içinde ama o bir şekilde kurtulmayı başarmıştı diyor. Şimdi bir numarasında İsrail'in listesinin diyor en çok aranan Filistinli aktivist ve ona şey diyorlarmış. Ölümün oğlu adı takılmış İsrail'de şeyden kitabı Mukaddes'ten Tevrattan yani şey öldürülmesi için hesap işaretlenenlere öyle. Deif de bir mülteci çocuğu İsrail'den geliyor. Gazze'deki pek çok insan gibi Kaukaba, ayaletinden, şimdi vilayetinden, şimdi İsrail'de bulunan Gazze'den de pek uzakta değilmiş. Yani İsrail güvenlik gücü için bir ödüldür. Yani hem ateşkesi kesmek hem de tekrar savaşı başlatmak için ideal bir fırsat diyor pek çok güvenlik ajansları güvenlik teşkilatları içinde Amerikan ve Rus yani zaten bir spor ve sanat diyor İsrail altın madalyayı elinde bulunduruyor bu sanatta diyor sanat için sanat uyguluyor diyor fakat tabi zorluk çıkarır çünkü hiçbir diyor deyip de dahil olmak üzere yer üstünde bulunmuyorlar hep tünellerde yaşamak durumundalar diyor ve karmaşık bir iştir ben de bu cinayet işlerinde biz e, İsrail kurulurken bilirim bu, bulunmuştuk diyor. Yani hem aracı bulacaksın bir tane köstebek bulacaksın ondan sonra da e, elektronik şeyler koyacaksın işaret verecek bir şey tam her hareketin takip edeceksin ve haber gelir gelmez fırsat gelir gelmez de vuracaksın diyor. Bu yüzden de yukarıdan konfirmasyon almaya, onay almaya vakit yoktur diyor. Shinbet genellikle de Netanyahu'dan alır ama bazen de alamayabilir diyor. Ve sonuç olarak son Gazze savaşı iki yıl önce de aynı şekilde başlamıştı. İsrail ordusu El-Kassam'ın o zamanki fiili lideri Ahmet Cabari'yi öldürmüştü. Ve yüzlerce ölüyle o da yan etki olarak geçti diyor. Cabari o zaman Deyf'in yerini dolduruyordu. Çünkü Deif Kahire'de tedavi görüyordu bir başka suikastten diyor. Bütün bunlar Amerikalılar ve Avrupa diplomatlar için çok karmaşık şeyler. Onlar basit şeyleri severler. Yani sonuç olarak savaş bir bir bitecek berabere bitecekti diyor ama Netanyahu'nun kabinesi isyan halindeydi bu kabul edilemez diyordu da bu hafta şeyin, cehennemin kapılarını açma sözü verdi diyor bu tabi Tel Aviv'deki yaşayanları pek etkilemez ama Gazze yakınlarındaki gerçek bir cehennem yaşayabilirler diyor yani sürekli aileler çocuklarıyla beraber taşınmak zorunda kalıyorlar filan diyor. Yeni roketlerle gidiyorlar. Eh, eh, Mısır diktatörü yardım etmeye çalışıyor. Barack Obama da Netanyahu'dan nefret etmesine rağmen öyle. Mahmut Abbas da yardıma hazır. O da Hamas'ın bir zafer kazanacağından korkuyor. Onun için nefret ediyor. Ama şu ana kadar nihai karar Ölümün oğlunda Muhammed Deyif de eğer canlıysa kendisi canlı değilse de onun yerine geçecek olan diyor. Ama eğer canlıysa diyor, karısının ve yedi aylık bebeğinin öldürülmesi de onu daha yumuşak ve barışçı bir insan haline getirmemiş olabilir demiş. Rüya özeti de bu şekilde. Dünya çok neşeli bir yer olacak ama biz şey hazırlanın. Netanyahu gelmiyor değil mi şeye? Başbakanın, Başbakanın devir devir, da, devir teslim, teslim törenine. Yazmıyor listede ismi yok. Peki Hamas'tan da kimse gelmiyor. Onlar da meşgul galiba. Ekim gelecek ya. Biz bizim Devlet Başkanı. Evet. Bir Toga. de Katar Emiri. ...Türkmenistan Devlet Başkanı... ...Kazakistan... ...Lavrov, Sergey Lavrov... Azer, ...Amerika Birleşik Devletleri... Azer, ...Azerbaycan bir, evet. nerede? Ya muhtemelen bir şey vardır onda... ...kırgın Hayır. olduklarını zannetmiyorum ben Türkiye'de... E, ...bir millet demetleri. iki devlet değil mi? E, tamam... ...e nerede milletin öbür yarısı? E, i̇şi vardır... ...olamaz mı? Evet... Olabilir. ...bekliyoruz... Yani ne zaman yapılacak devri teslim günü? Perşembe günü. Belki uymuyordur takvimlerini. Peki bunu takip edeceğiz. Bu cülus evet. gibi şeyler, bu yemin törenleri falan beni heyecanlandıran şeyler. Nursullah de katılıyor. Bir de Ukrayna'nın devlet başı Poroshenko var ya o da çikolata kralı. O geliyor. Onları şey diyorlar ya. Çikolata Ukrayna... kralı. Çikolata kralı Ukrayna'ya silahın da Türkiye üzerinden gittiğine daha iyi bir takım dikodular var ama yok artık ya yok artık ağzından yel alsın Bilmiyorum. bu arada başı fena halde sıkışmış olan muazzam gösterilerle ortalık çalkalanıyor Pakistan'da ama Nawaz Sharif geliyormuş bak oranın başbakanı Suudi sana kimse geliyor mu? Galiba geliyor bir şey ama pek rastlamadım Anadolu Ajansı'nın haberinde. Muhakkak biri geliyordur. Ama emirlerden, prenslerden 8, 5 bin tane prens var orada. Hı hı. Hiçbirinin gelmeyeceğini sanıyorum. Bir de şeyden Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Kayder geliyormuş. Hadi onunla idare et artık. Yemeyecek bir şey yok. Tamam bitiriyoruz Elvis Costello baş... ile yani devam edelim ve öyle bitirelim çünkü kendisi 60 yaşında bugün idrak etti biz de iyi, yoğun bir çalışma haftasına girmiş bulunuyoruz dünyada o da yoğun bir çalışma haftasına hoş geldiniz diyor Welcome to the Working Week Hepinize günaydın Günaydın, günaydın. Now that your pleasure's in the paper Being rhythmically admired and you can't have at it The that you have ever desired All you gotta tell me now is Wow, wow, wow gypt, kt remain why you wanna be by friend when i feel like the running out of hands? Welcome to the a chill oh uh, welcome to the <laughs> che caste